Ben parçacık fizikçisiyim. Deneysel parçacık fizikçisi. Yani bu CERN'de yapılan e, deneylerde çalışıyorum. Yani, Sizinle beraber Evet, evet. hatırladım şimdi. Aha. Aha. E, yaklaşık işte 15 yıldır oradaki deneylerde çalışıyorum. En son bu LHC'deki yani o büyük hadron çarpıştırıcısındaki CMS deneyinde çalışıyorum. İTÜ'yü de oraya soktuk. Şimdi İTÜ'de görev yapıyorum. Evet. Ama bunun yanında ekiş olarak editörlük yapıyorum, Alfa yayın evine, Bilim Felsefe dizisi hazırlıyorum. Bu diziden ilk çıkan kitaplardan birisi yine meslektaşım Elan Sokal'ın kitabı oldu. Ve bu kitabının çıkması sebebiyle Elan Sokal'ı kitap fuarına davet ettik. Kitap Fuarı'ndan destek bulamadık, Özdeğin Üniversitesi'nden destek bulduk. Tabi İTÜ'den de bulamadık çünkü Devlet üniversiteleri yurt dışından konuşmacı getirmiyorlar, yani destek vermiyorlar. Özdeğin Üniversitesi'nden destek bulduk. Dolayısıyla iki konuşma yaptı Ellen Sokal, bir Özdeğin Üniversitesi'nde, ertesi gün de Kitap Fuarı'nda konuşma yaptı. Ben bu Ellen Sokal'ın konuşmasını bir size özetleyeceğim tabii konuşmanın başlığından konuşmasının her tarafını özetlemeyeceğim. Daha çok bir fizikçi gözüyle bilim nedir? Onu özetlemeye çalışacağım. Ondan sonra da birazcık kitabının, daha, kitabının bir bölümünden bahsedeceğim. Bu kitap üç bölümden oluşuyor. Elin Sokal'ın Sokal kitabının adı. Aslında <gülüyor> kitabının adı Şakanın Ardından, Beyond Hoax. Ee, ama üçte biri ciddi felsefe kitabı, bilim felsefesi kitabı. Biliyorsunuz 1996 yılında bir şaka yapıyor ya da tam Türkçe'ye şaka diye çevirmek doğru olur mu bilmiyorum ama İngilizcesi Hoax e, Social Text adında bir postmodern dergiye bir makale gönderiyor Elin soka ya. ve orada bilerek bir sürü şeyi çarpıtıyor. İşte fizik teorilerini çarpıtıyor, fiziği olduğu gibi değil. Postmodernlerin hoşuna gittiği gibi anlatıyor. İşte hiçbir şey gerçek değildir. <gülüyor> gerçeklik yoktur falan gibisinden. Tabii çok kısa geçiyorum ben. Yani aslında ilginç makale. Ee, ve bu kitabında da işte ilk yarısında bu şakayı yani social text'te gönderdiği yazının kendisi var, orijinali. Öteki sayfada da e, madde madde her cümleyi açıklıyor. Neden bunu yazdığını? İşte çünkü şu postmodern felsefeci bunu kullandı gibisinden ama burası yanlıştı, özellikle görelilikte ve kuantum fizikine ile ilgili olarak. Dolayısıyla bir sayfa açıklaması bir sayfada orijinal makale, ilk bölümü bundan oluşuyor. Daha doğrusu ilk bölümün bir bölümü. Ondan sonra da bu şakanın üstünden gelen tartış, şakanın ardından gelen tartışmalar yer alıyor ayrı makaleler olarak. Çünkü bu şakasının ardından, tabu bu, bunun bir şaka olduğunu açıkladıktan sonra kıyamet kopuyor işte. E, hatırlarsınız yaklaşık 15 sene önce, başta deri de olmak üzere Fransız felsefecileri bir tarafta, işte Weinberg, Cohen gibi Nobel ödüllü fizikçiler bir tarafta bayağı mücadele Uzun sürüyor bu Sokal vakası. Oradaki bazı sor, e, konulara değiniyor şakın ardından kısmında ondan sonraki bölüm bilim felsefesi ile ilgili Yani bu daha doğrusu sokal bu bilimde e, bilim karşıtı grubun ya da bilimi yanlış anlayan grubun yanlışlarının e, izlerini sürüyor yani nereden çıkıyor bilim hakkında bu yanlış düşünceler. Onun izlerini işte Feyyab'ında, Kuna, Papra kadar dayandırıyor ama bunları doğrudan suçtu, doğrudan örneğin Kuna'nın sorumlu olduğunu söylemiyor. Oralara geleceğim tekrar. Kısaca özetlerken. Dolayısıyla konuşmamda önce İstanbul'da yaptığı konuşmayı kısaca özetleyeyim. Onun üstünde sorularınız varsa sohbet edelim. Ondan sonra da kitabındaki o bilim felsefesi kısmını çok kısaca özetleyeyim tabi. Kendi anladığım kadarıyla ee, belki sokağa katılmayabilir bana ama ondan sonra da son olarak kendi görüşlerimi bir iki cümleyle aktarayım. Yani bilim konusunda özellikle fizik konusundaki e, yanlış anlamalar neye dayanıyor? Örneğin kumdaki bu e, paradigmaların karşılaştırılamazlığı e, neye dayanıyor? Onlar üstüne kendi görüşlerimi de aktarayım ama daha çok sohbet olarak devam ederse sevinirim. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var? <gülüyor> o zaman hızlı geçeyim sokalı söylediklerini sonra sohbet edelim. Daha iyi olur. Çünkü tamam, şey bir e, bildiri hazırlayamadım. Aslında bir yazı hazırlıyorum. Fakat işte yetiştiremedim. <gülüyor> Bu ekite şey. <gülüyor> Bu arada kitap böyle Tabii tabii. Şimdi o zaman şeyden başlayalım. Sokal'ın İstanbul'daki konuşmasının temel tezlerinden diyelim. Aslında Sokal'ın konuşması çok felsefi bir konuşma değil, daha çok politik bir konuşma. Çünkü bilimin önemini vurgularken, bilimin bilim karşıttığının politik sonuçlarına değiniyor. Soka, örnek olarak da işte e, Amerika'nın Irak'a saldırmasını örnek veriyor. Çünkü bilim bilimsel dünya görüşünü kanıta dayalı e, bir uslanma olarak tanımlıyor Sokal. Çok geniş bir uslanma yani çok geniş bir tanım yapıyor. Yani şunu demek istiyor Sokal. Bilim sadece bilimi sadece bilim adamları yapmaz. Günlük hayatta da bilimsel yöntemler kullanırız. Nuslukçu da, işte bir e, dedektif de, herkes bilimsel yöntemleri kullanır. Bilim, bilim adamlarına özgü bir şey değildir bilimsel yöntem. Kanıta dayalı bir e, rasyonel akıl yürütmedir diyor. Ve bunun terk edilmesinin ciddi politik sonuçları var diyor. Yani bilime böyle saldırmanın postmodernler tarafından ciddi politik sonuçları oluyor. Bunlardan işte bir tanesini çok yakından gördük diyor. Irak'ta milyonlarca kişinin ölümü diyor mesela. Tabi bundan direkt olarak postmodern <gülüyor> filozofları sorumlu tutmuyor ama bilimin önemi üstüne bu konuşma. İsterseniz konuşmanın ana başlıklarını hızlıca özetleyeyim. Bir dakika burada da bir şey soruyor mu? Evet. Ee, Irak'a saldırma aynı şekilde Modernitenin de bu sonuc olarak gösterilemez mi? Çünkü e, yani geçen yüzyıldan e, bu şöyle 20. yüzyıla sarkan e, görüşler, işte Fransızlilerle aydınlanma, rasyonelite bunların sonucu olarak büyük felaketler olarak algılanmıyor mu genel olarak? Buradaki Irak Savaşı'lan şeyi nedir? Orjinali nedir? 2. Dünya Savaşı'lan felaketi Evet, güzel güzel soru. Orijinalliği şurada. Yani bunu örnek olarak vermesinin nedeni şu. Ee, kan Irak savaşında Amerikan kamuoyunu ve İngiliz kamuoyunu ikna etmek için e, Bush ve Biler yönetimi e, orada kitle imha silahlarının olduğunu iddia etti. Ama buna kanıt göstermedi. Anladın mı? Mesela Hitler'de bir polonya saldırırken sabah 5'den beri biz asal beşten beri cevap veriyoruz Polonya'nın saldırılarına dedi. Yani e, burada biraz şey var biraz e, abartma var. Yani, Kandırmacı vardır geliyorlar. Yani herkes de her türlü politikacı yahut birçok defa politikacılar yalan şeyler söylediler saldırmadan herhalde yahut büyük haksızlıklar yapmadan herhalde burada yenilik nedir? O de yüklenecek şey nedir? Suç nedir burada bana? Ben anlamıyorum sana. Post, yani Sokal'ın postmodernine yüklediği suç e, insanların bir kere bilimden uzaklaştırılmakla doğru yanlış kavramını kaybetmeleri. Doğru yanlış diye bir şey yoktur. E, bunlar görecelidir. Ve hiçbir şey bir şeye kanıt olamaz. Yani Big Bang mesela bizim için, bizim toplumumuzda doğrudur ama işte bilmem ne yerlilerinin mitolojisinde bir e, ki e, kozmojeni de onlar için aynı ölçüde doğrudur. Yani doğrunun görecelileştirilmesi Sokal'ın e, iddiası. Benim anladığım kadarıyla. Ama yazıyı size verebilirim tabii. Karşı çıktığı anlamda değil mi? Doğrunun görecelileştirilmesi. Mesle karşı, karşı çıkıyor. Yani. Evet. O anlamda. Ama tabii belki biraz hızlı gittim oraya gelmek için. Çünkü en başta e, başka şeyler söylüyordu. Oraları tabi atladığım için biraz öteki belki baştan gitmek daha iyi. Şimdi Sokal bilim sözcüğünü en az dört belirgin anlama sahip olduğunu söylüyor. Doğal ve sosyal dünyanın akılcı anlayışına yönelik entelektüel çaba, güncel olarak gerçek kabul edilen bilginin esasını belirtmek son olarak da uygulamalı bilim ve teknoloji. Şimdi Sokal'ın bilimle kastettiği, bu konuşmasında bilimle kastettiği her şeyden önce mantığa, gözleme ve doğal ve sosyal dünyaya dair doğru bilgi sahibi olmaya yönelik yöntem bilime öncelik tanıyan bir dünya görüşüdür. Şimdi öncelikle bilimi böyle tanımlayarak başlıyor. Diğer teknolojiye hiç girmiyor teknoloji konusuna ve etik konusuna da girmiyor. Ve az önce dediğim gibi bilim teriminin doğal bilimleriyle sınırlı olmadığını, herhangi bir dünyanın herhangi bir yönüyle ilgili olarak olaylara dayanan, dayanan meselelere dair kullanılan yöntemleri, benzer akılcı deneysel yöntemler kullanılarak doğru bilgi sahibi olmaya yönelik araştırmaları da içerdiğini vurguluyor. İşte dolayısıyla geçerli paradigmadan hiç söz etmiyor mu? Yani doğru bilgi dediğimiz şey İşte paradigmalara geleceğiz. O güne. Hangi toplumdan söz ediyorsa geçerli paradigmalar içinde tanımlanan bir kavramdır doğruluk. Yani e, bundan 100 sene önce bunun başka kavramlar doğru kabul ediliyordu. Bugün böyle. Yani bu bir paradigma sonuçında ortaya çıkıyor. İşte öyle olmadığını iddia ediyor. Sokağa. Bu yüzden çalışıyorum. Yani evet. Burada bir farklılık var yani öyle mi öyle değil mi? Öyle yani, değil. Bence de öyle değil. Bunu, bunu tartışacağız zaten asıl şeyde. Ee... Bugün üzenler bin sene sonra da geçerli olacak diyor. Halbuki bu gerçek değil. Yani buna 100 sene önce bir şey farklıysa, mesela 20. yüzyıldaki. Einstein'ın ve kuantumun görüşleri olmadan önceki Newton bakışıyla bugünkü bakış farklı olduğuna göre bundan 100 sene sonra ama, ama şimdi tabii yani belki konuşmamı çok boyutundan tartışmalara girmek gerekse ama bunu zaten söylemiş olamaz. Yani Tokar bunu söylemiş olamaz. Yani söylediği şey bilimsel doğruluk gitmeye e, göre değişse bile bilimsel doğruluk olarak önümüze koyabileceğimiz bir şeyin var olması önemli olan. Yani bugün bilimsel Ama doğruluğu... değil, o şimdi şey de orada konuşabiliriz. Bilimsel doğruluğu, çünkü biz zaman zaman kaybediyoruz. Bilimsel doğruluğu kaybettiğimiz zaman doğru kavramı, doğru kavramı ilerine başka bir şey alıyor. Mesela e, teolojik doğruluğu, iyi yani gelen hakikat olarak alınabiliyor. Bu orta çağda da böyle, günümüzde de böyle, gelecekte de böyle, geçmişte de böyle. Dolayısıyla eğer yani, kokan Yanlış anlama değilse, evet. bilimsel doğruluğun her ne kadar doğru denince şey değişse de bir zaten bir değişme doğruluğu değil. değil mi? Onun ölç olarak, onun referans olarak, onun kriter olarak alınıması. Yani onun yerine doğruluğun bilimsellik yönünden edilmesi yerine başka bir yöntemle. Yani mesela sanatlar, mesela Prof. Moderler söylediği gibi toplumsal değerlerle veya olarak söylediği ilahi kaynaklar olmasını geliştiriyor. Yani Tamam. Öyle. Orayı o tersmiye daha sonra girecektik evet. ama madem açıldı şimdi girelim. Mesela Newton'dan bahsettiniz. Bili biliyorsunuz bugün hala Newton okutuyoruz okullarda çünkü aya gitmek istersek sadece Newton ile aya gidebiliyoruz. Ama GPS sistemi kurmak istersek Newton yetmiyor. Bir de Einstein'ı da işin içine katmamız gerekiyor. Ama Newton yanlış değil. Yani eksik, eksik. ama yanlış değil. Yani bu bilim birbiri üstüne gelen kuramlarla yani bir kere paradigma kavramı zaten en baştan çok yanlış bir kavram bana göre de. Şey açıkça paradigmaya saldırmıyor. Ee, Sokal kun eleştirisinde kun'un bir ılımlı kun var diyor bir de radikal kun. Pani ee, paradigmaları bir kuramlar olarak algılarsak eğer yani bu bir isim sonuçta eğer Newton'un paradigmasına Newton'un e, kuramı dersek, Einstein paradigmasına da Einstein kuramı. Bunun bir dereceye kadar paradigmaları kabul edebiliriz. Ama paradigmaların karşılaştırılamaması, inkomzüblite neyse, inkom. İngilizcesi ölçek olmaması. İn in Bütün yani, dilim dönmiyor çok zor öyle değil çok zor bir kelime ee, karşılaştırılamaması diye çeviriyor Türkçe e şey karşılaştırılamaması yani Niton öyle algılanıyor ee, konuyu fiziği iyi bilenlerce. Niton fiziği başka Einstein fiziği başka olarak algılanıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Tabii. Bunların birbirine geçtiği e, küçük ölçeklerde yavaş hızlarda Newton fiziğini kullanılacağı yani küçük ölçekte derken şeyi kastediyorum. Çok atom altı ölçeklerde değil de günlük hayattaki ölçeklerde. Yani örneğin Ay'a gitmek istediğimiz zaman Newton fiziğiyle Ay'a gidebiliyoruz. O, orada bir nokta daha da bir şey. Yani Newton fiziği ile Einstein fiziği birbirinden tamamen ayrı şeyler dünyalar değil. Çünkü Einstein teorisini aldığınız zaman onun belli bir yaklaşımı Newton sonuçlarını veriyor. Yani sadece hangi mertebeden daha yaklaşıklık yaptığınızı zabağlı. Değil mi? Yani, yani yeni, yeni, yeni bir tabi. şey yok <gülüyor> Einstein teorisi için. Newton diye yeni bir olay var. Onu içeriyor zaten. Tabi. Ama mesela Aristoteles için öyle diyemeyiz. Çünkü Aristoteles günümüzün fiziğinde fizik değil <gülüyor> zaten. Bu kıyaslanamazlığı e, Kıyaslanamaz. Yerine e, görme dilinden bir örnek daha iyi. Evet, evet. Daha çabuk, acık çeşitte. Şey evet, yani onu kıyaslayamazsın. Yani böyle bir görme diliyle doğal o şeylik kıyası. Yani kıyaslandı hani, tarihi diliyle oralamayamazsınız. Şimdi Sokal şöyle diyor. Doğa bilimlerinin son 400 yılda dünya hakkında edindikleri kuartlardan kuasarlara ve arada kalan her şeye dair bilgilerin olağanüstü başarısı her bir modern vatandaş tarafından bilinir. Bilim doğal ve daha az ölçüde sosyal dünya hakkında nesnel yaklaşık ve eksik de olsa bilgi edinmek için yanılabilir fakat muazzam derecede başarılı bir yöntemdir. Ee, ne var ki herkes şaşır, şaşır, bunu kabul etmez. Ben de akademik postmodernciler ve aşırı sosyal yapı olarak adlandırılan ilk ve en hafif bilimsel dünya görüşü muhalifleri örneğime gelmiş olurum diyor. Burada bu insanlar sözüm ana bilimsel bilginin aslında kendimiz haricindeki gerçeklik bilgisini nesnel olarak oluşturmadığı, bunun daha ziyade söylenceler ve dinlerle eşdeğer sosyal yapı olduğu dolayısıyla da Onlarla aynı derecede geçerlilik taşıdığı konusunda ısrar ederler diyor. Ve burada epey bir örnek veriyor postmodernlerden alıntılarla. Bu şeyi çevirdik size verebilirim. Sokal'ın konuşmasını. Ama çevirisi tam olarak bitmedi. Evet. Şey, kitap kitaba da koyacağız. Yeni. Eski kitabının son moda, son moda saçmaları bir daha basıyoruz. Ona koyacağız. Şimdi bu tartışmalara çok fazla girmeyeceğim diyor bu konuşmasında Soka. Ee, burada James Robert Brown'un e, Who Owns Science kitabına kitabını sağlık veriyor. Zaten bu tartışmalar çok yapıldı diyor. <gülüyor> bu buradan işte şeye geçiyor bilimsel bilimsellikten uzaklaşıldığı zaman nerelere geliyor toplum bir kere Amerikan toplumu aşırı ölçüde köktencileşti diyor yani radikal dincilik anlamında ve burada şey örneğini getiriyor bir anket evrim kuramı konusunda Amerika'nın ve Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkeleri ile ilgili yani Avrupa ülkeleri ve Türkiye ve Amerika'nın dahil olduğu bir anket. Evrimin e, sadece olgusuna ama yani evrimin mekanizmasına değil evrimin olgusuna ait bir anket. Yani insanlar evrimleşir mi? Gibisinden. Amerika'da %20 hayır e, çıkıyor. Yani %80 yaratılış kuramını destekliyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Avrupa ülkelerinde tam tersine bunu da örnek vererek Soka, yani Amerikan halkının bilimden uzaklaşmasıyla bu Irak saldırının e, kitle kitleleri e, Irak'ta kitle imha silahı olduğuna, Amerikan vatandaşlarının Irak'ta kitle imha silahı olduğuna inandırmakta büyük kolaylık sağladığını iddia ediyor. Yani bir Fransız'dan daha kolay inanıyor Amerikan halkı. Çünkü bilimden daha uzak bir halk özetle söylemek gerekirse. Eskiden bunun tam tersiydi diyor. Şimdi bu postmodern aydınlar bir kısmı da solcu olduğu için Sokal kendisini de solcu olarak nitelendiriyor. Ve bunun sola zarar verdiğini söylüyor. Ve Chomsky'den bir alıntı yapıyor. Chomsky şöyle diyor, Türkçe'ye çevrilmeyen bir kitabında. Solca aydınlar canlı işçi sınıfı kültüründe etkin bir rol almışlardı eskiden. Bazıları işçi eğitim programlarıyla veya matematik, bilim ve genel kanıya uygun başka konular üzerine çok satan kitaplar yazarak kültürel kurumların sınıf niteliğini telafi etmenin peşinden koşmuşlardır. Dikkat dikkat çekecek biçimde onların bugünkü sol karşılıkları bizi aydınlanma projesinin unutulduğuna, bilimin ve akılcılığın yanılsamalarını bırakmamız gerektiğine dair bu araçları kendi faydalarına tekerleştirmekten memnuniyet duyan güçlülerin kalplerini sevindiren bir mesaj (parantez içinde) bilgilendirerek işçi işçileri bu eşit haklar verme araçlarından yoksun bırakma arayışı içindedirler diyor Chomsky yani biraz kötü bir çeviri bunun redaksiyon edilmesi gerekiyor ama burada özetle demek istediği şu yani eskiden solcular işçilere eğitim götürürlerdi yani çünkü onların işte sınıfsan niteliklerinden dolayı daha az eğitim aldıkları için bilimden daha uzak oldukları için varsayarlardı ve onlara bilim öğretirlerdi. Bir çeşit aydınlanma projesiydi bu. Şimdi bunun tam tersini yapıyorlar. Solcu aydınlar şey provokandası yapıyorlar. İşte bilim e, ya yani iktidarın elindedir. İktidar ne derse, hakim sınıflar ne derse bilim onu söyler. Dolayısıyla bilim kötü bir şeydir. Hatta faşist bilim laflarına bile rastlanıyor. Bunun ne kadar yanlış olduğunu Chomsky de söylüyor sok sokaldı bunu destekliyor. burada bu üzerine giden konuşmada şimdi bilimin bilimin doğruluğu az önceki tartışmayla da ilgili olarak bilimin doğruluğu nereden gelir? Yani bilimin kendisinden gelmez. Daha doğrusu dogmatik bir şey değildir bilim, do, bilimin doğruluğu iyi dürüst esaslı bir araştırmayı meydana getiren standartlarla <gülüyor> iyi güçlü destekleyici kanıtı, meydan, kanıtı meydana getiren standartlarımız sadece bilime özgü değillerdir. Bilimin nerede başarılı ve nerede başarısız olduğu, hangi alanlarda hangi zamanlarda neyi daha iyi veya daha kötü yaptığı <gülüyor> muhakemesini yaparken deneysel inançların sağlamlığını veya deneysel araştırmanın genel kesinliğini ve bütünlüğünü muhakeme ederkenki standartlara başvururuz. Yani biyokimyacıların kullandığı metotlarla katı fizikçilerinin ya da temel parçacık fizikçilerinin kullandığı yöntemler aynı olmaz. Burada şey dedim birazdan kitapla ilgili bölümlere geçerken daha detaylı bunları inceleyeceğiz. Sokal'ın vurgulamak istediği bilim için genel bir yöntem bilimsel e, saptama yapmak mümkün değildir. Diyorum. Kısaca, yani konuşmasının tabii birçok yerini atladım. Dediğim gibi politik bir konuşma ve işte iki noktaya dikkat çekiyor. Bilimden uzaklaşmanın bir işte evrim gibi çok önemli hayati meselelerde bile toplumun çok yanlış şeyler düşünmesine yol açtığından ve ondan sonra da bu hale gelmiş bir toplumun çok kolay manipüle edilebileceğinden bahsediyorum. Şimdi o zaman kitaba geçelim. Belki çünkü bu, bu konularla ilgili esas söylemek istedikleri yani konuşması çok felsefi bir konuşma değildi ama kitabında bahsettiğim bölümde daha felsefi noktalar var. Burada sohbetimize devam edebiliriz isterseniz. Şimdi bu bilim ve felsefe bölümünde kitabının e, ilk önce göreciliği ele alıyor. Yani relativizm. Relativizmi görecilik olarak çevirdik ama bilmiyorum başka türlü çeviriler de var. Ama görecelik relativite oluyor. onu da böyle yani ki doğrudur. Çünkü görelilik, göreceli relativite. Evet. Yani evet. farklı şey mi endir? Görelilik. Görelilik doğru. Relativizm mesela duruyor. Ee, relativizm yani relativite teorisi de relativite kökünden geliyor. Evet. Evet. Relatif kökünden geliyor. Evet. evet. Ama relativite o relativizm değil. Fizikte mesela relativizm diye bir şey yok. Relativite var. O da görelilik. Görelilik teorisi. Doğru. Görelilik, görelilik, Yani en azından Türkçe'de o ayrı o şekilde yapılmak güzel bir şey. Şimdi Sokal tabii ki bu sorunun yani bilginin ve nesnelliğin doğasıyla ilgili sorunun filozofları yüzyıllardır meşgul eden çetin bir sorun olduğunu kabul ediyor ve burada hiçbir zaman son sözü söylediğini falan iddia etmiyor. Onu, onun altını çiziyor. Ee, <gülüyor> ve burada az önce dediğim gibi bu görecilik tezlerinin en büyük dayanağının Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı ve Feyerabend'ın Yöntemi Hayır kitapları olduğunu söylüyor ve bunları kritik edeceğini belirtiyor girişte. Ve Kuh'nun iki okuması olduğuna dikkat çekiyor tekrar. Yani bir ılımlı bir okuma ki orada bazı doğruluk payları var. Ama bir de Kuh'nun radikal bir okumasının bu görecilik tezlerine götürdüğünü söylüyor. Yani Kuh'nun e, Kuh'nun kendisinin den yani olmasa da bütün sorunlar konu radikal okumasından kaynaklanan çok sorun olduğunu söylüyor. Şimdi tanımlanmış gör, görecilik bir kere üç çeşit görecilik var diyor Soka. Birincisi bilişsel, ikincisi ahlaki ve estetik. Yani bilişsel, ahlaki ve estetik olmak üzere üç görecilik biçimi var diyor. Burada e, kendi konu, yani bu kitapta sadece bilişsel görecelik üstünde duracağını belirtiyor. Hmm. Göreci teoriler üretmenin bir biçimi önermelerin doğruluğuna ya da yanlışlığına değil onların belli kanıtlar ışığındaki rasyonel doğrulanma derecesine odaklanır. Ee, bu göreci teoriler üretmenin bir biçimi diyor. E kanıtının P önermesini rasyonel olarak doğrulama derecesiyle ilgili önermelerin nesnel değil bir kez daha bir bireye ya da sosyal gruba bağlı olduğunu iddia ederler. Yani Az önceki tartışmamızda sözü geçtiği gibi yani eğer <gülüyor> örneğin konum paradigmalarını e, bu toplum için doğru ama başka bir paradigma için yanlış olarak ele alırsak başka bir sosyal yapı için yanlış olduğunu ele almak örneğin epistemolojik görecelik sonucuna varıyor diyor. Şimdi Epistemolojik görecilikte de, yani bilimsel göreciliğin ontolojik, epistemolojik ve metodolojik köklerinin olduğunu söylüyor ve işte ontolojik kökenlerinde solipsizm ve radikal şüpheciliği kısaca özetliyor ve bunun tabi Hume'a dayanan bu sorunun hiçbir şekilde çözülemeyeceğini ama Hümcü şüpheciliğin evrenselliğinin aynı zamanda da onun en zayıf noktası olduğunu belirtiyor. Elbette reddedilemez bir şüphecilik. Fakat hiç kimse sıradan bilgiler karşısında samimi bir şekilde, sistematik bir şekilde şüpheci olmadığından, şüpheciliğin bu alanda neden reddedildiğini ve neden yine başka bir alana, örneğin bilimsel bilgiye uygulandığında geçerli olduğunu sormak gerekir diyor. Yani günlük hayatta eee solüpsiz bir şekilde yaşamıyoruz. Ama bilim söz konusu olduğunda e, radikal şüpheci oluyoruz. Bu bu onun radikal şüpheciliğin zayıf noktasıdır diyor. Yani tabi ki bu hiçbir zaman şeylerle, önermelerle çürütülebilecek bir şey değil diyor. Radikal Bu Burada Bertrand Russell'dan eğlenceli bir hikaye e, aktarıyor. Russell demiş ki, bir keresinde ünlü mantıkçı Christine Milad Franklin'den kendisinin bir solüpsüz olduğunu ama kendisinden başka solüpsüz olmadığını öğrendiğinde şaşırdığını söyleyen bir mektup aldım demiş. E, Russell. Solüpsüz'ün de ilgili bir açıklama yapıyor mu? Tanımıyla? Yani ne olduğu ile ilgili. Evet, yapıyor. Yani e, Dünyanın nesnel tahmini ve eksik de olsa bir bilgisini elde etmeyi nasıl umabiliriz? Dünyaya doğrudan bir erişimimiz yok. Sadece duyularımızla bir erişimimiz var. Bu duyuların dışında bir şey olduğunu nereden biliyoruz? Sizin solo ve hipse kelimelerinden geliyor. solo tek demek. Evet. Yani solo keman, solo bakı hipse ben demek. Yani egonun tesis. Sol, Forma isimliyse tek ver. Evet, tek ver. Onun tarih içerisindeki bir seri içerse farklı şirketler kazanmış oluyor. Yani kazanmıyor ama esas özet olarak veya yani temelde olan eee sizin de bildiğiniz gibi e, benim birinci e, dış dünyadan aldığım dirilerle eee ilişkilendirilebiliyor. Yani ben kendi birinciyim farkım değil ama benim bilimcim de dışarıdaki olanların duyumlar aracılıyor farkında. Fakat duyumlar da bana ait. Evet. Dolayısıyla dışarıdan gelen her şey bana bağlı. Yani benim var olmama bağlı. Bunu böyle matumali bir şekilde söyleyebiliriz de bir sorunu. Fakat e, dışarıdaki nesnelerin varlığı konusunda bir adım daha okay, sorduğuna girerseniz benim bilimcimin ve onları kaynaklı keşfile eden duyumların dışında hiçbir kaynağa sahip olamadığı için sonraki anlamda ben varım, benden başka hiçbir şey yok demek yalında kalıyorsunuz. Bu tarz nefeslerin düşmekten kaçtığı bir e, sonuçtu ama özellikle duyumcu filozofların yani sensüelistler, yani ilginin kaynağını, duyumlara indirin yani düşmekten kaçınamadıkları bir şeydi. Çünkü her kim ki duyumcu bir filozof olarak dış nesneleri, fiziksel nesnelerin varlığını duyumlarla ilişkilendirilse ki öyle yapmak zorunda çünkü ben bununla ilgili bilgiyi bu duyumlarım da başka bir şey alamam. Ama o duyumlar bana ait, sonuçta bu da bana, bunun varlığı da bana ait olmuş oluyor. Yani empirik bir, empirisizme veya empirik düşüngeye e, eğilimi olan bir filozof, veya yani bir fizikçi ki bütün fizikçiler konusunda böyle olmak veya bununla evdilat bulmak zorunda zaman bir fizikçi için var olan yalnızca ben kendisinin olması lazım. Önce bir açmaz, evet. çıkmaz. Yani bir yolda etmeyebilir miyim? Bu sizin dış varlık olarak tanımladığınız şey size ait değil. Genelde, yani sizler de insana ait değil, genelde topluma ait. Toplum bunları tanımlıyor, toplum bunlara isim veriyor ve siz de küçük yaştan itibaren, siz derken toplum kastığını yani insanı, küçük yaştan itibaren ailede daha sonra okulda şartlandırılıyor. Ama işte genç, genç. Yani bu beyin yıkama. Tek. Beyin yani. yıkama ben değil. Ben yok dışarıdan ne öğretiliyorsa. Ben alıyorum. Olur. Ama olur. Ben olur. Ben Hayır almıyoruz. Biz Hayır. öğretiliyoruz. Bir şey almıyoruz. Ya öğretilen şimdi dünyanın yuvarlak olduğunu evet. her göz kabul ediyor. Ama bu küçük yaşlarında var insanları öğretiliyor. Siz sürecini söylüyorsunuz. Doğru ama neticede bir bilgi varsa benim sahip olduğum, yani toplumdan aldığım bir bilgi varsa ben sahip oluyorum. Yani toplumun bilgisi, kitap, kitapçıya ait değil ki o bilgi öğretiliyor diyor. Size ait değil. bizim Biz onu algılayan benim. Yani evet. rasyonel bir şekilde onu kurgulayan benim. Yani ben olmasam o bilgi benim için var değil. Doğru ama yani o, o, o bilgi, bilgi bize ait değil yani. Topluma ait. Yani zaten diyor. nereye ait olduğu kaç çilmiyor. Yani buruşta işte benim varlığım üzerine yani benim onu algılamış olmam, benim onu kavramış olmam. Benim onu eee zihnimde tasarlamış olmam sayesinde o bence bir varlık. Tasarlamıyoruz. Ben bunu söylüyorum, tam tersini söyleyeyim. Biz bunu tasarlamıyoruz. Bize öğretiliyor. Biz i̇şte, o öğretileni ben nasıl tabiyorum? Ben olarak. Hayır yani. yani beynimiz yıkanıyor. Yani nasıl ki bilgisayarın programının dinosoru var ya, beyinde Benim beynim. Evet. o yani, işte, oh. yani varoluğu dikalan beyin. Timurçalın güzel bir ifadeleri var diyor ki e, Dünya 3 saniye evvel yaratılmış olsaydı e, biz bunun tersini ispatlayamazdık. Çünkü yani. bütün bilgiler e, bize toplumsal bir şekilde ister belirtili ama ister e, detaylanma değil ama değil. onu kabul etmende yani benim onu bir şekilde alınamış olmama bağlı. Yani aldı zaten bu yalnızca büyümlere bağlı değil algının benim onu kavramış olmama da bağımlı oluyor bana. benim oluyor yani benim bilincim Yani bu Descartes'in seni res-kogitansın bağlıına bağlı. Res-kogitans yoksa hiçbir şey yok. Evet. evet. Ama dediğiniz haklısınız yani bilgilerin tamamı duyumlardan gelmiyor. Yani bir ortak tasavvurlar da ama neticede bağlı bağlı olarak da. Orada belki. Değil mi? Yani Mesela işte bu Irak örneği. Eli alırsak yani Amerikan halkı yüzde yüz orada Bush ve işte etrafındaki adamlar terizin ne söylediysin inandılar. hiç kimse de bunu tartışmadı yani Huckabee yutuverdiler evet hakikaten Irak'ta muhteşem silahı var hakikaten işte binlerden iki kuleleri yıktı falan bütün bunu olduğu gibi kabul ettiler hiç kimse tartışmadı ve bu Hani nerede bunun rasyonelliği? Her kendine ait bir yorum yok ki orada tamamen bir durmaca. Ve bu örnek her konuda var. Yani bugün de hani Türkiye'de olsun, dünyada olsun her şeyde bize birtakım şeyler hap diye yükleniyor. Hap içiyoruz biz. Hiçbir şey düşünmüyoruz yani. Düşünmek hikaye. Düşünmüyoruz. Hep bize haplar yükleniyor. Sürekli haplar yükleniyor. Bu nedenle ben Atilla Bey'den sözü alıyorum. İktisatçı olarak yani kim nasıl geldiği şeyimizi yitiriyor. Şöyle bir başa girebilirim. Tabii ki tabii ki bize beyin tamatik biz bir, bir modern bir, bir kavram, bir, yani, zaten, anlamda bir kavram var. Kimin anlamı var? Yani bir kavram. Bunu biz yaşadığımız şey. Ne insanla bağlantı Şimdi karşınızda ben bunu gördüğümde her şey bir yıkamakçı bir yıkamakçı bir haleyle ifade ettiğimiz ben de bardağım nasıl bir nesil alırtığı konuştuk da öğretilmiş olan bir alınan ben bunu karşımda gördüğüm zaman bir nesne görüyorum şimdi bu nesil kafamdaki bir deposunda bir parçalıkta karese ederek bunun bana bardak olarak söylediğiniz olan neslinin aynı soruları düşünüyorum. Tabi bu camdın ödeylesine bu sattı orası, bu sattı onun bu sattı orası, yani Orada ben bir karar veriyorum. Yani her şey yok. Yani bu gördüğüm nesne, bu gördüğüm nesne bir bardak olarak nesne bu kararı ben vereyim. Bu karar bana çok çok kadar verirken, ne olduğunu yani e, bardak bir şeyden yani çok basit bir şey. Mesela e, diyelim ki iyi adam kaldı. Şimdi iyi adamın, iyi bir hanımın nasıl olması gerektiği konuşup da yaşadığın bir anlayış var. Yani, ki farklı toplumlarda, o anlayışta farklı bir başlıyor. Bu da bilim kalanım yaşadığım toplumlarıyla bir anlayış var. Şimdi ben e, bir hanıma veya birbirine muhatap olduğum zaman, bir gözlemle yani bunun davranışını konuşmasını da muhteşif açı zaten değerlendiriyor. Değerlendirme değil ben de. Ama değerlendirerek yaptığım balgıdan bir kendi bir yapar şeyleri değil. İnsan nasıl insanlar var? İnsan değerlendirilmesi bir bilgilerine karşı yok ama bu adam iyi Tabi ki burada bir şey biraz daha derin edilirsek bunlar nefes yıkadır fotoğraf, yani ya ahmetler, ya ahmetler şeklinde birbirine uymuyor. Daha da derin bir taktif içinde kullanarak, Mesela evet, %100 iyi adam değil ama %30 fena işler de yapıyor ama %70 iyi yapıyor. Şu halde ben bunu iyi olarak kabul edeyim, iyi adam. Yani bu kadar indiriklerini de yapabiliyoruz. Şimdi biz bunu yalnız bir indama dersek, bir deyit alıp görmemiş oluruz. Ya da yalnız biz görüp karar veriyoruz dersek o da işin yine aynı şekilde atar yapma imkanı geliyor. Biz karar takımımızın bize karar verme imkanı sağlayan çocukluğumuzdan edindiğimiz ve haklısız bize bir anne iş ve değerlendirme katılımını görüyoruz. Tıp bir yolda gördüğümüz bir adama şöyle bir an da Eki biraz kararsız kalıp, ama sonra ha, bu amir işte askerden tanıdık diye bir şakkayı aldılamak. Bakıp, hafızamızdaki e, albimle karşılaştırıp, derhal şeyi yıkanamak. E, biz bir işlem yapıyoruz. Ama o işlemimiz tamamen bir objektif değil. E, sizin, bizim menüsteki değerlendirmeler, toplumun size verdiği ön yargılar kataloğuna görülmüyor. Tamam, ben bir şey söyledim. Şimdi daha mı? Evet bunun objektif şekli olmaması ya da ön yargı veya gerçek bir değerlendirme olması bu ben gördüğüm ya da değerlendirdiğim nesni arasındaki sistemin dışında kal bir heyet arasında. Ben mesela ben burada diyorum abi bu tanıdır, evet. bir adamdır falan ben bunu söylerim. Bu benim için gerçek. Niye göre gerçekdir? Evet. Ben kendimi dediğim din bir yerler ve e, kişi olarak yani kendi şahsındaki kişinin faal bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeye göre bir objektim olarak Ama ben bunu yaptığım, yaptığım zaman, siz ya. burada, işte bakın beyefendi yanında otururlar, derler ki sen bu kararı, yapıştın. Şey. Yani benim kararın, ben o nesneyi gördüğüm zaman, benim yaptığım yerden bunu objektim. Fakat benim yaptığım değerlendirmeyi değerlendirilen evet. diğer sefat çekti. Yani terkatı yaptığım böyle bir de ama yani biz onu tanırız. O kadar iyi adam değildir. Burada o bakımdan... İyilik ve kültürel iyisi yok. Adım. Objektif yani, bir şekilde. Örnek olarak. İyilik bu bakımdan bir örnekli. İyi adam dedi. Değerlendirilir. Yani kendi hikleme göre o iyi adam olarak kendilerini. Siz o adam daha iyi kaldığınız için... Bu yani o kadar iyi, şu konuda ne? ilgili, Aaron Sokal ile ilgili bir örnek vereceğim. Aaron Sokal bu makaleyi gönderdiği bir sosyal içerikli mecmua oraya ben fizik profesörü üniversitede, New York Üniversitesi'nde fizik hocasıyım diye yazmıştır. Ve tabii ki onu alan, o makaleyi alan sosyal bilimci, o makalenin editörü diyelim, veya yorumcusu veya hakemi, bakıyor karşıma kim çıkıyor? Ha, bu profesör. Hem de üniversite fizik öğreten New York Üniversitesi profesörü. Şimdi Bu arada o dediklerini tutup da bir başka fizikçiye göndermek gibi bir objektif bir şey yap, yapmaması Yok, lazım. Yok yap, yapması lazım. Yapmaması yani, lazım. Niye? Citation index şey de bir şey. Yani biz de bir dergiye bir şey gönderdiğimiz zaman beş tane hakeme gidiyor. Evet ama o konuda gidiyor, bakın siz fizikçi olarak fizik dergisine gönderdiğiniz vakit, tabii ki fizik e, hakemine gider ama fizikçi olarak bir sosyal içerikli dergiye gönderdiğiniz vakit, onu yorumlayacak sosyal bir üncü yok. Fizikçiye, fizikçiye göndermesi, lazım. göndermesi lazım, göndermesi lazım, evet. göndermesi lazım göndermiyor. Yani... Niye gönderdi Şimdi o beyefendi dediğine geliyoruz. Yani onun kafasında bir şablon var. Nedir? Fizik profesörünün çaplığını. Artık bunu bir fizik profesörünün kendi bir fizik profesörüne bu konuda ne diyor diye tartıştırılmaz. Niye? Çünkü anlattığı konu fizik değil. Eğer anlattığı konu fizik olsa ha, diyecek ki haklısın. Yani partikül fiziğinden konu alıp anlatsa ama, çünkü ama çünkü, anlattığı konu tamamen sosyal ama, bir konu. Yani o çok emin olmamak lazım. Yani şöyle mesela gönderdiği dergiye postmodern bir dergi olduğuna göre eğer alan avansokonluğun bir yarısı postmodernliği savunmayan bir yarısı olsa belki gönderirdi. Yani orada evet. neden öyle olduğunu bilmiyoruz. hangi Tabii onu çok güzel de açık açıklayabiliyoruz. Zaten yani, onu yanlış olduğunu Şimdi Şimdi solüpsizme dönersek sokaldığın üstünde çok fazla yani, ben, ben, ben, ben, ben, ben, durmuyor. Yorumcunun değini yıkanmış diyor ki bir fizikçi böyle bir şey yazıyorsa ben ona saygı diyorum diyor o kadar beyni yıkarmış. Yani dün bir daha tartışıp da ya bu ananı sokala alayım da Ahmet Erenlere danışayım doğru mu diyor demiyor adam. Çünkü neler? işte benim dediğim gibi herkes yutturulmuş bilgiler var. Ha bu klasördür, fizik bölümünde hocadır, New York Üniversitesi'nde çalışıyor demek ki saygındır. Bitti. İşte yutturulmuş bilgiler var bir de e, yutturul kabul edilir. Yani nesnel doğrular da var. Zaten kitabın amacı o. Her şeyin yutturulmuş bilgi olmadığını ispatlama Sokal'ından amacı. Yani bildiğimiz her şey yutturulmuş bilgi değildir diyor Sokal ve bu Ama kitabı da onun için yutturuyor tartıştığında. Yani ben fizikçiyim. Ama işte, işte bir onu tartışalım <gülüyor> yutturuyor <gülüyor> yutturu yutturu yutturu yutturu yutturulamayacağım. Çünkü yutturuyor işte Nitekin evet. yazıyorlar derdede magalese mi? Evet. Bilimsel şükürlülükten sonra şimdi bir onu yani solsizmi sol bir kenara bırakıyoruz. Çünkü göreceli yani bilissel göreceliğin üç türünden ontolojik, epistemolojik ve metodolojik. Ontolojik kısmını kısa geçiyor. Sokal epistemolojik yöntem bilimi olarak yöntem olarak bilim konusunda biraz daha duruyor. Burada Russell'dan bir alıntı yaparak Russell'ın görüşünü onayladığını söylüyor. Kısa bir alıntı onu okayım. Russell şöyle demiş: "Bilim hiçbir zaman tamamen doğru değildir." Ancak nadiren tamamen yanlıştır. Ve bir kural olarak doğru olma şansı bilimsel olmayan teorilerden daha fazladır. Dolayısıyla bilimi varsayıma dayalı olarak kabul etmek akılcıdır. Ee, <gülüyor> az önce söylediğim gibi sok e, Sokal e, bilimsel yöntemin günlük hayatta da ya da insani bilginin diğer alanlarında da kullanıldığını söylüyor. Örneğin tarihçiler, dedektifler, tesisatçılar, aslında bütün insanlar fizikçilerle, biyokimyacılarla tüme varım, tümden gelim ve kanıt değerlendirmesinin aynı temel yöntemlerini kullanırlar. Modern bilim, kontroller ve istatistik testler kullanarak, ısrarla yine, bu testleri tekrar tekrar yineleyerek ve bu işlemleri daha dikkatli ve sistematik bir şekilde yürütmeye çalışırlar. Fakat bunu söylemekte kendi kendine çeliştiği çıkış olmuyor mu? Hangi açıdan? Yani bilimi, şeylerin kullandığını söylemekle. Yani tevhidatçılara. Yani kendi, kendi Neden? Mesela benim yolumuzu arayacaklar gelirken, eskiden başkın var mı bilimsel falcı gibi bir şey var. Onlarda tefsir çizip geliyor. Dile ama yani eğer o dili kullanıyor. Ama tersi da... yok. Falcı, tefsirci, astrolojik tefsirci yok. Yani evet. bir eve tefsir yapmaya gittiğiniz zaman büyüğe yani başvuramazsınız. Bunu söylüyorum. Doğru tabii ama o da onu yapamaz. Yani tefsirci falcı, kuadratik, bilimsel tefsirci. Yani bilimsel yöntemi, bilimin dışında herkesin kullandığı söylemek, bilimin bilim dışı olmasının da bir gerekçesi olur. Yani o zaman Teorici da ben bilimi kullanıyorum. Fazla da ben bilimi kullanıyorum der. Her bir dediği de bilim kendi iç dinamizmini, kendi iç kurallarını kurmalı ki herkese göre değişmesin. Eğer onun bilimsel yöntem teorisitic kullandığı yöntemle aynı değil veya tinsesatik kullandığı yöntem dedi tip olabilir ama o bilimsel değil içer mi? İşte yani bu ben tek kendi içerisinde kendi hayır belki bu görüşe karşı çıkabilirsiniz ama kendi içinde bir çelişme yok bence çünkü yön, bilimin bir yöntemi olamaz diyor Sopan bilimin, bilimin metodolojisi olamaz diyor zaten e, şeyi, işte onu temellendirmeye yani çalışıyor genel bir yöntem bilimsel tutum olamaz diye Az önce öyle söylemiştiniz bilimle Evet, yani bilimit yani, bilim böyle yapılmazdır diye tarif edemezsin. Yani ben onu şu ölçüler anlamıştım. Bütün bilimin çalıştığı alanlarda geçerli olabilecek bir yöntem bilimsel tanıma olamaz. Bilim öylesine çok evet. alanda çalışıyor evet. diye düşmüştüm. Ama evet. yine de kanıtlara dayanır olması evet. da bilimsel bilginin bir özelliği. Evet. De değil mi? Evet. Yani, yani bu bakımdan yani bizim bir şeyin bilimsel olup olmadığını e, karar verirken. İşte o yüzden de yerine... tesisatçı da kanıtlara dayalı çalışıyor. Yani şey yapamıyor. Farklı kanıtlara evet. dayalı çalışıyor. O da kendileri ee... yapamıyor. Astrolojinin de kendi kanıtları var. Değil mi Güneş'in durumu? Evet. Evet. O da mantıksal, o da emrik, o da emrize. Yani. <gülüyor> Çünkü diğer şeyden farklı çalışmıyor. Yani bir, bir, bir astrononun birilerinden apay kalmış çalışmıyor. Yani... Sokağım, bir bilim biraz şey yani değil bu. Ee, Tabi bu çok detaylı bir bilim felsefesi kitabı değil. Ama yani burada Sokal yok ama onun yerine ben konuşabilirim. Yani Sokalı Sokalı ne düşündüğünü bilmiyorum bu konuda fakat bana göre fazcı Bilimsel yöntemler, yani astrolog, astronomun verileri gibi verilerle çalışmıyor. Kesinlikle onu aynışıyor. Şey. Hayır, verileri kullanmak başka şey. Yani <gülüyor> Şimdi kıyasatını kullandığından belki daha bile fazla kullanıyor. Çünkü onu bilinçli olarak kullanıyor. Yani, Hayır. Tek saçı, yalnızca. Hayır, hiç hiç. Tam tersi. Yani, düşünüyorum. Yani ilgilendiren burada tabii bilim kıyasetin açısından Sokal'ın görüşü tartışılabilir ama mı? beni esas ilgim çeken nokta. Sokal'ın iddia ettiğiyle bu söyledik tarz. Yani bilimin e, toplumsal e, sulandırılması, bilimsel yöntemin toplumsal e, yansımasının sulandırılması, e, işte bununla ölçülür. Çünkü yani bilim müben tesisatçının yaptığıyla e, ilişkilendirilir yani bilim alanının yaptığı şey tesisatçı. O işte da aynı, aynı derecede, aynı derecede bilimi kullanmıyor tabii ki. Ama yani e, aynı te temel yöntemleri aynı. Kanıta dayalı. O zaman yani hiç bilim olmadan Kanıtı... bilim vardır gibi bir şey olur. Yani bilimsel e, yani Aristoteles'te bilgi bir bilimsel bilim. Hatta Aristoteles'in e bilimsel hatta yani 5 milyon yıldan beri yani Antik çağda bilim, Mısır'da bilim evet. dersi, ondan evvelki insanlar da gözlem yapıyordu. Onlar, onları insanlar da basit teşhisatçının kullandığı, hatta o kadar ki şeylere baktığınız zaman, belgelere baktığınız zaman çok daha sağlıklı bir akıl yürütme var. Yani bilim yokken, bilim yapıyorlar. Bilim, bir şey olur mu? Evet, biraz ona geliyor ama bu Sokal'ın adıyla yani. çalışmıyor. Ama Sokal ne diyor? Bilim artık sulandırıldı diyor. Yani bilim, Hayır. Yani ben öyle anladım. Yok ya canım, Yani Ben o... yanlış aktarmış olabilirim tabii. Yani burada Sokal hakkındaki bütün düşüncelerin yanlışlığı bana ait. Çünkü yani kitabı yanlış aktarıyor olabilirim bilimin sulandırılmasına karşı çıkmıyor bilimin bilimin doğru, bilimsel bilginin doğruluğundan Hı. şüphe düşmeye karşı çıkıyor yani bilimsel bilgi diye bir şey olamaz astroloji de bilimsel bilgidir astronomi de bilimsel bilgidir direkt karşı, karşı çıkıyor ama astroloji so Sokal'a göre de bana göre de bilim değil değil de şey. ama tesettürçuluk işte, bilim evet ama bilimin bir şeyi var bir evet. özelliği var yanlışlanan evet bir evet bir özelliği var evet. Özel Tenekecinin de yaptığı işi yanlışlayabilirsiniz. demek ki iyi tenekeci diğerlerini evet. biliyorsunuz. Evet. E, astrolojide de aynı yani işte benim paramı alıp bana götürüyorum ama iki kişi, <gülüyor> iki kişide umduğunu bulamazsa <gülüyor> yanlışlanmış olur. Kim yanlışlamak? İnsanların yaptığı işte yok. Neye yani işte, yanlışlamak? Ne işte? Hayır yanlışlamak. Potter'in söyledi orada bir, bir ince nokta var biz e, bir yargının yanlışlanabilir olmasını bilimsel bir ölçü olarak alıyoruz. ama kokore'nin söylediği bu değil yani yalnızca bu değil söylediği şu bir teori kendi içerisinde ne zaman yanlışlanabileceğini söylüyorsa o zaman tamam, yani şey, Hayır ama şeyde tesisatçı yaptığı işi yanlışlıyorsunuz yani onun Hı. yaptığı işin doğru olmadığı emirlik olarak Şimdi, o size bir teori kurarsa teoride bir predikşin olursa ve o predikşinde bir ömreyle şu şöyle olacak bir derse ve o çıkmazsa o zaman sistem kendi içerisinde yanlışlama giderliğini koşulunu getirir. Beş yıl dayanır. <gülüyor> Kaysarçın kitabını yazamaz ama Kaysarçın yaptığı şimdi tabii yazılabilir. Ne bilimsel olarak yazılabilir. Yani o yerinde söylediğinde bu önemli bir nokta var. Yani Kaysarçın yaptığı yanlış olduğu gösterilir ama eee siyasi amsalsı onunla ilişkilenen evet, evet, bu söylelerin ben konumuyor oldukça anlamlı şey yani eee deney, deney masasında e, bir işin ortaya çıkması gibi. Neyse yani, şey yapmak istediğim kriter midir? Yani bence bir kriter. Birçok kriterden bir tanesi. Önemli bir kriter yanlışlanabilirlik ortasında doğrulanabilirlik yani yanlışlanabilirlik fakat aslında doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik de bir adım sonrsa gerek o tercihler gerek onun karşı olan diğer çevresi düşünülür. Yaradımı k'ye götürdüler. Doğurulabilirlik, ikiştirilebilirlik ve yanlışlanabilirlik türlüle çürütülebilirlikle değiştirdiler. Böylece ne katılıktan kurtululdu ama önemli olan yanlışlanabilirliği tek başına bir operasyonel bir şey olarak almak lazım. Onu bir sistem içerisinde birtakım kavramlarla ilişkilendirmek evet. lazım bilimselliğin yanlış anlayabilir, yani bilimselliğin ölçü bir yanlış anlayabilir olması için mutlaka bilimsel teori olması lazım. Bilimsel teori evet. öngördüğü bir nemlik olgu yanlış anlayabilir. Bir, yani bir öngörü yoksa, yani ben şimdi önce teori siyah dedim, önce teori evet, evet, bu siyah dedim, baktığımızda beyazmış. Çünkü bilimsel tarafına herkes söyleyelim. Yanlış anlayabilir değil, yani, değil. De değil yani. yani ben dersem ki mesela, şimdi bununla ilgili bir teorim var, bu teori bunun gelecekteki bir gözlemini e, öngörüyorsa, reddikte ediyorsa derim benim teorim bilimseldir bakın bunun şöyle olacağını söylüyor. Ne yaparsınız? İşte Yanlışlanabilirlik burada. O zaman bilim e, İşte, Yani teori içerisinde bir öngörü varsa bunu da hep doğrulamayla beraber ele almak lazım. Çünkü bazı öyle öngörüler var ki yanlışlamak mümkün değil. Yani ben mesela desem ki e, şey dedim, Marmara Denizi'nde işte dört kanatlı, iki bacaklı bir tane balık yüzüyor. Çün bunu yanlışlayamazsınız. Bunu yüzüyor, boşaltmak lazım. Yani, ama onun bir doğrulanayla beraber bulunmalar lazım. O yüzden yanlışlanabilirliği ya pekiştirilebilirliği teori içerisinde birlikte düşünmek lazım. Yok <gülüyor> yo, yo, güzel. Zaten bu yanlışlama konusuna tekrar döneceğiz. <gülüyor> Yanlışlanabilirlik de o kadar kolay değil dediğiniz gibi. Eee Burada Sokal devam ederken deneyin bütün gözlemlere işaret ettiğini vurguluyor. E, ve amacı bilimsel teorilerin öngörülerini bazen inanılmaz derecede kesinlikle niceliksel olarak ölçmek olarak tanımlıyor. Buna örnek olarak da kuantum elektrodinaminden bir örnek veriyor. 15'i 2. Şey, şey evet. Bütün deneyler işaret ediyor olması problem bir ifad değil mi? Mesela yani felsefi açıdan bütünlük, tümlük, mutlaklık... O anlamda kullanmıyor da yani... E, yani hiçbir zaman... Göz, yani gö mesela... <gülüyor> yani bütün deneyden sür etmek mümkün deneyimi aşan bir yan içeriyor. Bundan dolayı filozoflar bu değişe karşı çıkıyorlar. E, tamam, Koyne Duham tezine geleceğiz. Ondan mı bahsediyorsun? Yok, Kant'ta da var bu hı. söz gelimiz. Sınır koyucu bir kavram olarak ele burada... bütün ifadeler. Yani bir, e, bir bilimsel çaba içerisinde bütün mümkün deneyimlerin önceden kestirilebilir olması nasıl olur? Hayır hayır. Burada burada yani o kadar derin bir şey söylemiyor burada. Yani deneyle kastettiği gözlemlerin de buna dahil oluşu. Yani e, hem laboratuvarda yapılan deneyler hem de gözlemler. Yani bütün gözlemleri Hı, işaret aslında. etmesi. Evet gördüğümüz her şeyi Gözlemleye, gözlemleyebildiğimiz her şeyi işaret ediyor yani. bu başka bir ifade oluyor o zaman. Yani gözlemleyebildiğimiz her şey anlaşılabilir ama bu bunun yerine bütün gözlenler dendiği zaman henüz gözlenmemiş olanlar da işaretlenilden yani, dolayı. Henüz onu kastettiğini zannetmiyorum. Henüz gözlenmemiş olanlar değil yani gözlemlediğimiz şeyler. İşte meşhur örneği veriyor kuantum elektrodinamiğinden deneyle teori arasında sıfırdan sonra 15. haneye kadar bir uzlaşım var. Ee, i̇şte tartışmanın bu noktasında radikal şüpheci ya da göreci bilimi gerçek hakkındaki diğer söylem tarzlarından örneğin dinler, mitler, astroloji gibi sahte bilimlerden ayıran şeyin ne olduğunu ve hepsinden öte böyle bir ayrım yapmak için hangi kriterlerin kullanıldığını soracaktır. Yani o zaman bilimin e, kriterleri nedir sorusuyla karşılaşacağız. Ama buna cevabımız çok incelikli olacak diyor. Yani devamında bilimin kriterlerini anlatırken e, çok kesin şeyler söylemiyor. Her şeyden önce diyor ki bilimsel rasyonelliğin en azından şu anda eksiksiz bir şifrelemesi yoktur. Ve böyle bir şey olabileceğinden de ciddi kuşkularımız var. Az önce söylediğimiz nokta. Yani bilimsel rasyonelliğin kodlaması yoktur. Sonuçta gelecek doğası gereği öngörülemezdir. Rasyonellik her zaman yeni bir duyuma, duruma uyum sağlamaktadır. Yine de ki bu bizler ile radikal şüpheciler arasındaki temel ayrımdır. Sağlam bilimsel teorilerin genellikle iyi argümanlarla desteklendiğini fakat bu argümanların rasyonelliğinin olay bazında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Deyip, buradan birçok örnek veriyor. Ee, en çok işte kriminal çalışmalardan örnek veriyor. Mesela tesisatçılıktan değil de. Bir detektif de bilimsel yöntemlerle çalışıyor diyor. Burada DNA kanıtı, belgeler, suçayı iten sebep falan bulunur diyor. Bunu vermesindeki sebep yani postmodernlerin hani bilim bugün böyle söylüyor, bilimsel doğruluğu nereden bileceğiz yanıtına ama bir, birisi bir suç işlediği zaman o suçu inceleyip araştırıp işte suçluyu buluyoruz da aynı zamanda ve bunu bir takım yöntemleri izleyerek yapıyoruz ve burada herkes ee, şey yapıyor, fikir birliğine ulaşıyor da neden bilme geldiğiniz zaman işte bu dedektiklik yöntemini e, şüpheyle karşılıyorsunuz karşılıyorsunuz diyor postmodernlere. <gülüyor> Özür dilerim. Boğaz'ın kötü de biraz hasken. Çay mı kesin? Bana su da mı? Geçelim ki. Sıcak su isterseniz eğer çay He, tamam, tamam. Sen, Unuttuk ya. suyu. Tamam. Olsun. Sen su da getiriyorum şimdi. Sen. İyi bir soruşturmayı, yani dedektiflik soruşturmasını kastediyor. Kriminal soruşturmayı. Kötü olandan neyin ayırdığına durumlardan bağımsız bir şekilde a priori karar vermenin yolu yoktur. Hiç kimse bir soruşturmanın doğru sonuçları verdiğini mutlak garantisini de veremez. E, fakat... Yine de hiç kimse en azından bazı soruşturmalarda, en azından en iyilerinde sonucun gerçeğe uygun olduğundan şüphe etmez. Ayrıca tarih bize bir soruşturmayı yürütmek için bazı kurallar geliştirme fırsatı vermiştir. İşte artık hiç kimse baskı altında yargılanmaya inanmıyor. işkence altında elde edilen itirafların güvenilirliğinden şüphe ediyoruz falan filan. Kanıtları karşılaştırmak, tanıkları çapraz sorguya çekmek, fiziksel kanıtlar aramak vesaire çok önemlidir şüphe edilemez apilörü akıl yürütmeye dayalı bir metodoloji olmasa da bu kurallar ve diğerleri keyfi değildir. Mutlakçı bir rasyonelite kriterinin eksikliği parantez içinde bütün du durumlardan bağımsız olarak aynı zamanda tüme varım ilkesinin genel bir doğrulaması olmadığına işaret eder. Hume'a kadar giden diğer bir sorun. Yani <gülüyor> tüme varım ilkesinin genel bir doğrulaması olmasa bile Yine de bizler e, tüme kullanarak bir nesnel doğrular elde ediyoruz. Gerçek dünyayla ilgili hiçbir önerme gerçek anlamıyla kanıtlanamaz. Ancak yani tümün sorununa geri dönersek. Ancak bu önermeler bazen makul bir şüphenin uzak bir şekilde kanıtlanabilir. Yani burada tabi olasılığı getiriyor. Makul olmayan şüphe var olmaya devam eder. Şimdi bu oldukça temel yorumlar üzerine çok zaman harcadıysak bunun sebebi eleştireceğimiz görece akımın çoğunun çift kaynağı olmasıdır. Birincisi 20. yüzyıl epistemolojisinin bir kısmı Viyana çevresi Popper ve diğerleri bilimsel yönteme şekil verme girişiminde bulundu. İkincisi bu girişimin kısmen başarısız olması bazı çevrelerde makul olmayan bir şüphecilik yarattı. Yani şeyi e, Papur sonrası gelen bilim felsefecilerinin hakkını teslim ediyor bir yere kadar. Yani bilimi bir kalıba sokmaya çalış bir bilimsel yönteme şekil verme girişiminin başarısız olmasının sonucunda Kuhn ve Feyerabend ortaya çıkıyor. Orası haklı. Ama onlar çok ileri gidiyorlar. Şimdi Viyana çevresi ekolü 1920'lerde ortaya çıkan bir ekol, bilimli gibi. Ee, tamamen bilim adamları bir yani arada bir araya gidip yani, ayrı toplantı yapıyorlar ve sorguluyorlar bilim nedir diye. Bu adım adım giderek bilim nedir sorusu, bilimin aksiyomatik yapısının e, ortaya konulmasına gidiyor. Çünkü bilime baktığınız zaman onun sentaksı var. Sentaks dediğimiz şey yani gramatik bir yapısı var, yani dilin gramatik yapısında olduğu gibi bilimde sentetik yapısı var. Bu tentaklılık yapı, dilsel analiz yoluyla aksiyomatik yapının ortaya koyulması olarak anlaşılıyor. Bu uzun bir süre böyle gidiyor şey. fakat birileri diyor ki ya bilimin biz aksiyomatik yapısını ortaya koyalım fakat bu bilimin kendisini vermekten uzar. Neden? Çünkü bilim progresif bir özelliğine sahip. Bunun yani bilimin aksiyomatik işleyişine yani formal işleyişine yani matematiğin nasıl aktyomatik yapısını koyarsak matemati matematiğin aktyomatik yapısını koyuyor ama bu matematiğin kendisi tünüle ilerliyor. Neden? Çünkü matematiğin veya bilimin bir ilerlemeci, ilerleyen tarafı Progresif tarafı İşte bu sorgulanmaya başlıyor. Bunun da o sırada ortaya çıkıyor. Yani bilim nasıl ilerler? Diyor ki bu bilim paradigmalarla ilerler. Paradigmalar var. Bu paradigmalar belli bir yere kadar şişer şişer şişer. Ondan sonra yeni yeni bir paradigmaya bıraktı. Bu burada da bir sorun var. Yani bunun bu tespiti gerçekten devrimci bir görüş ve diğerinin paradigmalarla ilerlediği görüşü de hakikaten bugün bile son derece önem taşıyan bir tespit. <gülüyor> Ama sorun burada da gitmiyor çünkü paradigmaların ilerlemeciliğinin nasıl olduğunu sen kesin sorulmaya başlıyorsun. Yani bazıları diyor ki, bir kümel ateşli, şişer şişer gider, fakla onu orada bırakırsın, yerine antek yani edersin anlamına değil. Yeni bir paradigma geçersin. Bu paradigma ile o paradigma arasında. İşte dediğim olmayabilir. Bazıları Bazı ki hayır paradigmaların ilerleyişi spiral biçimdir. Yani bir paradigma öteki paradigmayı doğurur, öteki paradigmayı doğurursunuz. söylediğiniz şey de bu. Yani paradigmaların kıyaslaması, onun o kısmı. Bazısına göre, bazısına Ama esas önemli olan nokta bilimin ne bilim nedir sorusunun aksiyomatik yapısının ortaya konması son derece önemli ve yararlı bir tespit, çalışma olmakla beraber bilimin tek başına ne olduğu sorusuna cevap veren bir şeydir. Çünkü o kümül, e, progresif bir taraf var. Koperi o bakımdan yani. O söylediğinizde o bakımdan. <gülüyor> Bireyde evet. o kadar işe yarımak lazım. Ben bu e, sizin söylediğiniz paradigma görüşüne katılmıyorum. Yani test, bilim felsefeci felsefesi açısından belki yararlı bir şey olabilir ama bilimin kendisinde böyle bir paradigma yok. Var. Yani Mesela en basit örnek... paradigma Paradigmasıyla felsefizik çok farklı değil mi? En basit örnek determinizm. Evet. klasik fizik deterministir denir. Martin değil mesela. Ha, değil denir ama böyle değil. Öyle. Bu fiziğin yorumu. Fizik kendisi determinist değil. Fiziğin kendisinde üç tane topu çarpıştırdığınız zaman Newton fiziğinde nereye gideceğini bilemezsiniz. Yani fiziğin kendisinden gelmiyor bu paradigma. Ama fiziğe bakışta gelir. Yani bir paradigma <gülüyor> Ama ama fizik sizin kendisinde değil. Tabi tabi ama şimdi şöyle <gülüyor> e, her bilgi sistemi daha da şöyle söylemek lazım. E, hiçbir gözlem kendisine eşlik eden bir ön bilgi olmadıkça anlam taşımıyor. Hiçbir gözlem kendisine eşlik eden bir ön bilgi yoksa anlam taşımıyor. O ön bilgi bilgi sistemine göre farklı isimler alıyor. Mesela geometri ise söz konusu olan aksiyon. Bilim ise konusu olan teori. Din ise konusu olan dogma. Başka bir şeyse, söz konusu değilse, kabul. Yani ben şimdi sizin dediğiniz gibi, hatırlayabilirim söylediğim gibi, kabullerinle ben olayları anımanlandırıyorum. Bütün bunlar birbirleriyle çok sık ilişkin içerisinde. Yani o çağın veya o toplumun veya o dönemin bilimi, felsefesi, dünya görüşü ve dünya kavrayışı. Dört notu bence o paradigma yoluşturuyor. Evet. Şimdi bunlar birbirleri, yani karşılıklı olarak birbirlerinin devriyetine dönüyorlar. Bilim, felsefeyi, felsefeyi, dünya görüşü, dünya görüşü, dünya kahve dünya kahve içini, dünya görüşü içerisinde ideolojik atabilirsiniz, dini katabilirsiniz, sanat katabilirsiniz. Bunlar hepsi birbirini etkiliyor. Şimdi paradigma bu. Yani ben mesela bir fizikçi olarak olaya baktığım zaman benim paradigmam burada hem kuantum fiziğini gösteriyor hem Newton fiziğini gösteriyor. Ve bu kuantum fiziğini ve Newton fiziğini benim günlük hayatına uygulayabilmem için determinizme kullanmam lazım. Çünkü ben Fizik ister deterministik olsun, ister şey olsun, şey olsun. determinizmi kullanmadan <gülüyor> fizik olaylara anlam veremiyorum. Çünkü fizikçi bir formül yazıyor ama ben o formülü, yani fizikçi de tabii bu deterministik, bir şekilde İşte bunun paracık var. Bu bir çerçeve, yani bu gözlerine eşlik eden ön bilgi. Dolayısıyla fiziğin deterministik olması veya bir deterministik olması tam anlamıyla yapar bu işaret. Çünkü fiziğin dışında bir çerçeve olsun. Orada ben tuzlu paradigmaların mümkün müydü şimdi? Bir dakika şöyle, e, paradigma ilkeler topluluğu Ve bu ilkelerin tümüne bir paradigma diyoruz. Şimdi, determinizm belli bir dünya görüşünün ilkelerine içine girer, o da Newton Fisilin. İndeterminiz, kuantunun paradigmasının içine veren, çünkü farklı bir ilkedir o, İlke farkı var. Ve bu ilkeler farklı olduğu vakit bu ilki paradigma tamamen ayrıdır, bundan sürekli yoktur. Mesela enerjinin sürekli olarak dağılımı ve bir yerden bir yere tamam tamamen Newton'a bağlıdır. Zamanın sürekliği Newton'a bağlıdır, mekanın sürekliği Newton'a bağlıdır. Ama kuantum girdiğiniz anda zaman sürekli yoktur. Her şey anda oluşur, ondan sonra her şey belirsizdir, belirsizlik vardır. Dolayısıyla süreklilik yoktur ve yine eternizim vardır. Bütün bunlar farklı bir paradigmalı. Şimdi biz tabii çok okuldan itibaren Newton fiziğiyle eğitildiğimiz için hala kuantum fiziğinin yeni paradigmasını kavrayamıyoruz, anlamıyoruz ve kullanamıyoruz. Halbuki yani o mevcut yani o çok önemli bir paradigma ve belki de bizim çağımız değil ama 21. aslının sonuna doğru yeni gelecek çocuklar farklı bakacaklar olaylara. Bunun en baştaki nedeni de dijital devrimdir. Dijital devrim tamamen süreçsizlik üzerine kuruludur. Bugün her kullandığınız elektronik alet süreksizlik üzerine kuruldu. Televizyon, ondan sonra cep telefonu, istediğiniz alet, yani bilgisayar hepsi süreksizlik üzerine kuruldu. E bunu biz hala kabul edemiyoruz, hala süretli zannediyoruz. Işık ve süreksizdir. Alternatif ışık yanar Bunlar işte bildiğiniz gibi devamlı yanar sığa şeyler. Neyondan falan. Yani demek istediğim, biz bu hala süreksizlik kavrayamadığımız için Klasik fizik paradigmalarını düşünmeye devam ediyoruz. Determiniz diyorsunuz. Anlamak için olmak olmaktan. Hayır. Anlamak için sadece an içinde sevgisel olmak lazım. İşte geçmişte böyleydi, gelecekte böyle bir olacaktır diye bir sürekli içinde böyle bir ekstrapolasyon dediğimiz şey yapmamıza gerek yok. Şimdi bu Newton, Newton fiziğinin paradigmaları dediğiniz şey... Ortalama değerlerle şöyle dönebilirsiniz. Işıktan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Tek tek olayları ama bakın ben sürekli görüyorum. Ortalama değeri aldığınız zaman siz alışageldiğiniz e, O bizim de işte duyuruların yanılgısı. Hayır yanılgı değil. Bunu değilmiş, daha ne yani. kadar böyle söylemiş. Ama bilimde bu bir yöntem. Siz kontür mekanide yaparken ortalama değerleri alırsınız. Siz mekanide ortalama değerleri alırsınız. Bunlar bildiğiniz klasik e, değerlerle Hı, ortalama, ama bu karşıya edilebiliyor sonuçlar. Ortalama alanı ile tek tek olayların ne olduğu konusu başka bir şey. Ama bunları tıpkı şey gibi, Genel relativitenin e, Newton mekaniği içermesi gibi e, kuantül mekaniğiyle bir şekilde ortalama değerleri e, aracılığıyla e, bildiğimiz fiziğin e, şeyidir. E, kaynağıdır. O, o şekilde kaynak olarak bakılabilir. Bildiğimiz fizik kuantül mekaniğinden çıkıyor diyebiliriz Ortalama değerler sayesinde. Tamam. Ben doğru diyorum. zaten kuantum mekaniği temeldir. Bunu anlamamız lazım. Mesela süreçsizliğin kavramamız lazım. anı kavramamız lazım. Ortalama değer olabilir ama... paradigma e, paradigmadan paradigmaya geçerken, yani e, yeni paradigma ötekini bazı aksat, bazı yanlışlarını düzeltiyor. Ama sağlam olanları içeriyor. Onlara e, yeni bir şeyde e, sonuç olarak, yeni bir yaklaşım olarak ...daha gelişmiş teorinin bir şeyi olarak da kullanamıyor, yine yani onları da söylüyor. Bu şekilde biz zaten onları anlıyoruz. Günlük hayatımız için sıcaklık nedir? Ee, Şudur şu budur, tek tek atomların gelip çarptığını söylemiyoruz. Ama ortalama alıyoruz, statistik mekanik yapıyoruz, statistik mekanik yapıyoruz. Ortalama değerlerle hislerimize, anlayışımıza dokunan bir, bir hale getiriyoruz. Evet. Sokal'a geçmeden önce ben de son görüşümü söyledim, Newton fiziği paradigması dediğimiz zaman aslında Newton fiziği üzerine yorumların paradigması oluyor. Newton fiziğinin kendi paradigmasında ya da kendisinde determinizm yok. Tam tersine kuantum mekaniği daha determiniz bir Kur'an Newton fiziğinden. E, süreklilik meselesine gelince Newton fiziğinde niye süreklilik yok? Daha doğrusu süreksizlik yok, pardon. Niye süreklilik var? Çünkü büyük ölçeklerde, yani makro düzeyde bir fizik. Çünkü daha düşük ölçeklere girememiş. Halbuki Newton'un kendisinde var süreksizlik. Newton ışığı kesikli parçacıklar olarak atmaya e, çalışmış ama yapamamış. Yani bu tam da şeye bir örnek. Fizikçi istediği dünya görüşüne sahip olsun, yani paradigması ne olursa olsun fiziğe yön veremez. Yani biz Şimdiki paradigmamızın yüzünden bu fiziğe yön vermiyoruz. Fizik bize yön veriyor Ve fiziğin paradigması yok. Fiziğin paradigması yok, fiziğin kendisinin paradigması yok. Newton'un paradigması süreksizlik bile olsa yapamıyor çünkü büyük ölçekte yani <gülüyor> ışık düzeyine gelemiyor. Elindeki deneysel veriler yetersiz, kuramı yetersiz. Ama Newton paradigması diye bir şeyden söz edemeyiz. Fiziğin kendi paradigmasından söz edemeyiz bence. Ama bilim felsefesi paradigmasından söz edebiliriz. Newton fiziği üzerine görüşlerin paradigmasından söz edebiliriz. Ama burada bir şey işte Sokal'ın da bir zafiyeti ortaya çıkıyor. Düşünün ki fiziği dahi konuşurken buranın paradigmasını tarif edebiliriz. Yani bunu ben yani... söylüyorum. Sokal değil pardon. pardon. Peki, pardon. Evet. Düzelteyim ben. Sokal'a geçmeden evet. önce dedim. Sokal böyle söylemiyor. <gülüyor> o konuya fazla girmiyor. Ee, Gensi'yle de konuşmadık ama bu benim görüşüm. Bunu ayrıca isterseniz tartışırız. Ee, i̇sterseniz determinizm ve süreklilik süreksizlik bağlamında <gülüyor> fiziğin kendisinin neden şu anda sürekliliği dahil ettiğini olasılığın kuantum fiziğine nasıl girdiğini determinizmin ne olduğunu falan fizik açısından konuşabiliriz. <gülüyor> ayrıca. Çok özür dilerim. Tabii. Buradan işte şeye giriyor. Aslında tabii kitabı kendiniz okumanız lazım. Ben belki size yanlış da olabilirim. Kitabın o bölümleri çok fazla değil, 30-40 sayfa bilim felsefesiyle olan ilgili bölümleri. Ondan sonraki bölümler şeye geçiyor. Sahte bilimlere geçiyor ve sahte bilimleri de birkaç türe ayırıyor. Bir tanesi homeopati, bu işte ilaç tedavisi ama şey bitkisel yollardan ama e, bilimsel olmayan bir yöntem. Bir tanesi uzaktan etkileyerek iyileştirme. Bir tanesi de din. Dini de bir sahte bilim olarak ele alıyor. Yani bilimden ayrı bir şey olarak ele almıyor. Kolesterol konusuna dokunuyor mu? <gülüyor> ona ona dokunuyor. Neyse yani bu e, şey kısmı çok kısa. Onu, onu vurgulamak istedim. Yani bu kitabın tamamı bilim felsefesi değil. İsterseniz kısaca <gülüyor> bitireyim onu sonra sohbetimize devam edelim. Yani <gülüyor> epistemoloji bu Kuhn, Kuhn ve Feynman'ı ele alıyor. Bunların epistemolojisinin krizde olduğunu söylüyor. Aslında krizde olan bilim değil, bunların epistemolojisi diyor. Epistemolojisi diyor. Burada kısa bir papu eleştirisi var, yani yanlışlanabilirliğin bir ölçü olmadığını, yani sözlük anlamıyla ele alırsak yanlış yapacağımızı söylüyor. Tek tek yanlışlanamaz. Sizin de dediğiniz gibi bilimsel önermeler tek tek yanlışlanamaz. Bir bütünlük içinde ancak yanlışlanabilir. Ve bir şeyi yanlışlamak da çok zor. Yani örneğin Merkür'ün işte yörüngesinden azıcık sapması Newton'un ne kadar yanlışladı. Burada şey hemen parantez açayım. Bu konuda en son okuduğum makaleler Bayezian teoriye çok giriyorlar. Yani e, Bayes'in Bayes'te Bayes Bayes'in istatistiksi Bayes aslında 17. yüzyılda yaşamış bir Matematik. o, matematikçi ama şimdi istatistikte çok kullanılıyor Bayes'in teorileri Hı. ve bilim felsefesinde de kullanılmaya başlandı özellikle bu yanlışlarını bilinme ilkesi açısından. Çok, ama i̇şte bu çok önemli bir e, yani çok daha, çok çok değerli çok önemli çok büyük bir fizikçi ve bilim felsefesi soruları. Çok temel ve basit bir felsefi kavramlarda yanlışlık yapılıyor. Şimdi yanlışlanabilirlik kavramı e, empirik bilimler için kullanabileceğimiz bir kavram değil. Yanlışlanabilirlik formel bir işlemdir. Yani siz bir matematik e, ispatı yanlışlayabilirsiniz. Bir e, empirik bir bilimi yanlışlayamazsınız. Orada onu çürütebilirsiniz. Çürütmek de e, yeterli olguların teorinin içerisinde yer almadığını göstermek yeterli. Bu o Teorinin yanlışlanması demek değil, kültürmesi de. Yani falsifikasyon. Hayır, değil. E, hmm. e, falsifikasyon değil. Yani işte o hmm. kadil ediliyor. Yani başlangıçta hmm. yanlışlanan deniliyor ama o daha sonra röfkeye için. Yani. Olabilir. Yani Türkler hmm. bilirdik, belki o röfkeye için Bu, bunu yani popüler çevirirken yanlışlama diyoruz ama bu nösyon o kitap yazıldığı zaman yok. Bugün biz diyoruz ki kını ayırmamız gerekir. O da e, yanlışlama formal bir işlem için çalışmalıdır <gülüyor> o. <çocukluğu diyor. gülüyor> yani matematikler bir işlem için çalışmalıdır. Burada bir şey dene var sadece matematik için değil fizik için de böyle. White Sacker'ın bir şeyini e, hatırlatmak istedim. White Sacker der ki yani e, yanlışlığa gidilirik iltisine abartmamak gerekir. Bir şeyi yanlışlayabilmek için elde doğru, tamamen doğrulanmış fikirlerin, bilgilerin, aletlerin olması gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Evet. Tamamen doğrulandığına güveneceğimiz şeylerle ancak bir şeyi kesin olarak yanlışlayıp çöpe atabiliriz. Evet. Bu olmadığına göre bu ancak bir ölçüde. Yani ben anlayamadım hocam sizin söylediğiniz kısmı. Formel bilimler açısından teorilerin yanlışlanabilenler. Yani yanlışlanan formel bilimler için mi? Yani sen bilimsel bir perspektiften. Tamam. Benim tamam. yanlışları yani bu sapatası. Amcili yaptığın gözlemin bir teoriyi yanlışlaması, değil, çürütmesi söz konusu. Yani bir teorinin çürütülmesi burada. Çünkü ikisini ayırmak lazım. Evet. Ha, teorinin çürütülmesine de teori yanlışlaması, çürütme diyebilirsin ama orada kavram bu ayrımı vermeyeceği için amcili çok aşağı bir diğerlere inebiliyor. Yok dilerim ben. Yok, bir öyle, sorun yani, Bu X parçacının bulmadıkları takdirde sen de siz orada çalıştığınız için soruyor. O zaman bütün bu standart model çürütülür mü? Yanlış anıyorum. Güzel soru. Düşünelim biraz. Şimdi bulun X bulun, bir şeyin bulunmadığını ispatlamak çok zor. Bulunduğunu ispatlamak daha kolay da. Yokluk ispatlanamaz mı? Ee, şöyle. Zaten Dönlüyor belli demek. bir şeye kadar. Yani standart modelin öngördüğü bir Higgs parçacığı var ve bunun da standart modelin öngördüğü bir kütle aralığı var. Diyelim bizim birimlerle konuşacak olursak biz elektron volt birim kullanıyoruz enerjide ama kütle de bir enerji olduğu için kütleyi de elektron volt birimi olarak söylüyoruz. Şimdi mesela bir protonun kütlesi bir milyar Milyar elektron volt. Bu Higgs kütlesi de bir TeV elektron volta kadar çıkabilir. Yani TeV, bunun e, 10 üzeri 12 yani trilyon mu oluyor? Hı. Trilyon. Trilyon, trilyon elektron volt. Bulmadıkları trilyon. Trilyon elektro volt. Bulmadıkları Şimdi eğer bir TeV kadar uygun. bulunamazsa diyelim standart model tam olarak çökmüyor ama bayağı bir revize edilmesi gerekiyor. Ama yeni modeller çıkacak tabii ki. Şimdi birinci adım... Yani şimdi... siz 1.12 olmasını umuyorsunuz. Hayır hayır biz aşağı yukarı 100, 100, 150-200 gevde arıyoruz. 150-200 milyar elektron voltta olmasını bekliyoruz. Hı. Ama 1 e, trilyona kadar da çıkabilir kütlesi. Tamamen serbest bir parametre. Çünkü standart modeli öyle bir model ki e, bir sürü serbest parametresi var. Ancak ölçtüğümüz zaman ha, bu parametre buymuş diyebiliriz. Yani teorinin kendisinden gelmiyor. Şimdi öncelikle bir teve kadar Higgs'in olmadığını ispat etmek epey yıllar alacak. Yani birkaç yıl değil. 20 yıl, 30 yıl. Kaç milyon dolar daha 30 yıl falan. Ve son olarak yani Higgs kesinlikle yok demek oldukça zor. Ama diyelim ki Oldu bu 50 yıl sonra. Günümüzden 50 yıl sonra. Higgs kesinlikle yok geldi. O zaman tabi bence ilk adım enerjiyi biraz daha büyütmek. Yani bir tevden biraz daha büyük olabilir mi? Revizyona girecek falan. Standart model. Ee, ama yine biraz bir bilim, bilim kurgu yaparsak yani hiçbir şekilde Higgs yok falan onu ön görmek mümkün değil şu anda. Evet, standart model çöpe gidecek ama yeni bir, model yani yeni bir sürü model var zaten ama onların işte deneysel ispatları gerekecek. Deneysel ispat yapmak da kolay değil. O yüzden böyle çok milyon dolarlar gerekiyor artık. Yani Eski yani model değil. De Şimdi Ama hiç... yaptılar Ha, o başka bir şey. Bir şey hayır o, o, o nötrino parçacının ışıktan hayır, hızlı olup olmadığı o da ha, evet. O da önemli bir paradigma ha, çünkü şey. ışık hızlı sabit diyor. O yanlış tabi. O deney yanlış. Yani deney yanlış değil de hata paylarını e, çok düşük tutmuşlar. Kontrol ettiklerini söylediler yakın zaman. E, yok yani e, şimdi o şöyle bir şey. Şimdi nötrino diye bir parçacık var. Bu parçacık işte temel parçacıklardan aslında her an şu anda geliyor. Mesela avuç içimizde bir saniyede bin tane var. Yani kozmik ışınlardan her yerden geliyor. Vücudumuzdan geçiyor milyarlarca. Fakat bu maddeyle etkileşime girmeyen bir parçacık. Normalde parçacıklar maddeyle etkileşime girerler. Mesela bunun en şey, klasik örneğini radyoterapide görürüz. Yani ışın tedavisi dediğimiz şey o değil mi? Hastanede tümörlü hücreye Gama ışığını yollarlar. Işık, foton o da bir parçacık. Maddeyle etkileşime girer hemen. Fakat bu nötrino maddeyle etkileşime girmeden geçiyor gidiyor. Böyle yüz binlerce ışık yılı kalanında bir e, demiri bile geçebiliyor. Etkileşime girmiyor. E, yani dünyanın bir ucundan giriyor bir ucundan çıkıyor. Fakat çok nadiren de etkileşime giriyor. İşte bu kuantum fiziğinin e, olasılıkçı yanlarından birisi. Ama milyarlarca nötrino yollarsanız bunlardan bir tanesini saptayabiliyorsunuz. Ve nitekim nötrinolar da böyle saptanıyor. O yüzden ortaya atıldığından 26 yıl sonra saptanıyor. 32'de ortaya atılıyor. Ta işte 50'lerin sonlarında saptanıyor. Şimdi bu Gran Sasso'da yapılan deneyde şu. 736 kilometrelik bir mesafe var. Serden çıkıyor. İtalya'daki Gran Sasso Dağı'nda bir deneye giriyor nötrino. Ama milyarlarcası geliyor tabi. Bir tanesi etkileşime giriyor. Onu saptıyorlar. Ve o etkileşime giren neutrino'nun daha önce nereden çıktığını da saptıyorlar güya. 736 kilometre önce ve aradaki zamanı ölçüyorlar. Ve mesafeye bölerek işte e, şey buluyorlar. Hızını buluyorlar. Ha. Şimdi burada hata bayrakları yani çok önemli. Milyarlarca saptayabiliyor mu? Hayır, milyarlarcası geliyor bir tanesi. Evet ama işte onlardan hangisinin İşte zamanda... sorun da orada zaten Yani evet. deney çok zor bir deney O yüzden hemen böyle şeye Çıkıp da ışık hızını geçti demek Çok yanlış <gülüyor> Yani medyayı yanlış yönlendiriyor Bir sürü şey Haberler çıkıyor Mesela bu masanın kenarı 1 metre diyelim Ben de bunu ölçüyorum Ama cetvelimin Hata payı diyelim 2 santim ...ben diyorum ki... ay ...bu masanın boyu... Bir, e, ...98 santim... ...bir metre değil. Ama hata payının... ...2 santim olduğunu değil... ...bir milim hatta bir mikron olduğunu iddia ediyorum. Eğer benim cetvelimin hata payı... ...bir mikronsa ve ben bu masayı da... ...98 santim ölçmüşsem... ...gerçekten masa 98 santim. Ama masa gerçekte bir metre. Ama ben farkında değilim. Cetvelimin hata payı aslında 2 santim. <gülüyor> yani dolayısıyla... ...masa bir metrede olabilir. Burada da aynı durum var. Yani nötrinonun... ...ışık hızını geçtiğini iddia etmek için hata paylarının... ...çok düşük olmaları olması lazım. Ki nitekim onlar da onu iddia ediyorlar ama gerçekte öyle değil. Büyük bir ihtimalle. Bence ve birçok fizikçi de benim gibi düşünüyor. Hata payları büyük aslında. Dolayısıyla ışık hızının altında ya da üstünde. Üstünde ya da altında ama... Altında tabii ki büyük yani. yani <gülüyor> Çünkü bak bilim böyle bir şey yani tek bir deney değil bir sürü başka deneyler var. Işık hızını geçememesine dair yani daha doğrusu Einstein'ın özel görelilik kuramının ispatı tek bir deneyde değil binlerce deneyde. Ve kütlenin özel bir durumu var biliyorsun. Nötron aynı zamanda parçacıklar arasında titreşim yapıyor. Tamam. Yani elektron nötronu mesela tau nötronu olabilir yani böyle bir titreşimde ışığın etrafını titreşebilir ya yani biraz altta biraz üstte çıkabilir veya böyle hani ışık hızının etrafında bir hız. O titreşmenti yani. o oscillation birbirine dönüşmesi oluyor. Her yok. yerde O, işte o bir titreşim. <gülüyor> yani ışık. onu her yerde görüyoruz. O ışık hızının üstüne çıkarmaz bir şey bir parça. Hayır evet, tabii canım onu söylemiyorum yani. Kesin bir şey değil ama olası bir şey çünkü evet. o titreşimi yapan parçacık. Ya tabii bilimde her şey olası. Diyelim ki e, nötrino ışık hızından fazla gitti. Bu bütün bilim çöpe gidecek demek evet, değil evet, ki. Evet, evet. Ona göre tekrar revize edilecek. Yani nötrino özelliği olarak bakmak lazım bana. Tamam. Ya işte bunu hep şey algılıyorlar. <gülüyor> o zaman bütün diyelim ki nötrino ışık hızını geçti. Bu Einstein relativitesini çöpe atar. Hayır. Hayır değil. Yani Atmaz. Çünkü nötrinon özelliği farklı. Ay. O pek o zaman nötrinon değil de başka bir şey. Proton gelsinmiş. O dışı. tamam. Diyelim ki çöpe atar. Evet. Ha o zaman bilim çöktü. Bak bilim bugün bunu söylüyordu. Yarın başka bir şey söylüyor. O zaman nesnel doğru diye bir şey yoktur. Yargısına varıyor kamuoyu. Yani bu yanlışa dikkat çekmek istiyor Sokaldız zaten. Yani bütün vurgulamak istediği bu. Yoksa derin bir bilim felsefesi yapmaya çalışmıyor evet, evet. Sokaldız. Yani, o belli yani. Ben onu anlatmak Evet. müzeysel bir şeyde kaldı. Tabii. Yani Sokal'ın yapmak istediği nesnel doğrular vardır. Ama bunlar mutlak doğru olmasa bile revize edilebilir, tekrar yerine konulabilir ve bize dış dünya hakkında bir şey söyleyebilir bunlar. Yani. Evet yargısını vermek istiyor. Yani keyfi değil bunlar, <gülüyor> onu söyle. Evet, evet. yani toplumsal yapılar toplum değil. Yani bilimsel gerçekler keyfi değildirler. Evet. Ama evet. yine de o toplumun paradigmasından yararlar. Onun hiçbir zaman unutmamak lazım. Paradigmasına yararlar demek <gülüyor> değil de paradigmasıyla iletişim içerisindir. İletişim içerisindir. Doğru, onu, evet. onu söylemek istedim. Evet. Bazen paradigmasını o belirliyor. Paradigmasına evet. giren ediyor ama paradigmasına giren veriyor aynı, aynı pratik. zamanda. Doğru. Burada hızlı geçip bitireyim. Zaten sizin kendiniz okumanız daha doğru olur. E, Duhaen-Kuhaen tezine değiniyor. İşte bu tezin temel özelliği deneysel kanıt Bu tez şey. Şimdi bütün deneysel veriler sınırlıdır. Yani sonsuz sayıda deneysel verimiz yok. Ama sonsuz sayıda teorimiz olabilir. En azından potansiyel olarak. O zaman nasıl mapping yapacağız? Yani sınırlı sayıda bir e, deneysel veriyi sonsuz sayıdaki teorilerle nasıl emin olacağız? Yani bu teorilerden. Belki buna değil öteki teoriye uyacak. Ve deneysel kanıt eksikliği nedeniyle teorideki belirsizlik diye e, tanımlanıyor bu Kuain-Duhain tezi. Yani deneysel kanıt sınırlı, denesel kanıt eksikliği nedeniyle teori her zaman belirsizdir. Yani dolayısıyla nest, kesin bir teorimiz olamaz hiçbir zaman. Ee, bu bir yere kadar belki kabul edilebilir ama bunun çok yanlış okumaları var. Yani işte bilim sosyologları bu tip tezlerden yola çıkarak Aa işte bilim böyle bir şeydir. Yani zaten belirsizdir. Bugün bilim adamları evrim var diyorlar. Yarın evrim yoktu diyecekler kadar gidiyorlar yani. Ee, bunu da çok kısa olarak kritik ediyor. Yani, e, ek deneyler yaptığımızda yeni verilerin eski eğriye uyması. Yani mutlak bir eğri olmayabilir. Hani eğrilerken şeyi kastediyoruz bu sınırlı sayıdaki deneylerden e, şeye geçecek. Sonsuz sayıdaki teoriler arasında kurulabilecek bir eğriden söz ediyoruz. Sonsuz sayıda eğri olabilir ama biz bir tanesini seçmişiz. Neden? Çünkü deneye en çok o uyuyor diye seçmişiz o bir tane eğriyi. Ama yeni bir deney yaptığımız zaman o eğriye ne olacak? Eski eğriye en yakınını seçeceğiz. Yani seçiyor zaten bilim. O paradigma da çok etkili. Oluyor. İşte ama bilimin kendisini bence etkili olduğunu zannetmiyorum. Yani bilimin kendisinde paradigma olduğunu zannetmiyorum. Yok bilim kendisinde var yok mu başka bir şey yani. ama. O paradigma teorinin seçilmesinde etkin olabiliyor. Ama her zaman yeni şeyler geliyor önümüze. Veriler. Yani paradigmanın yönlendirdiğini değil de kanıtların yönlendirdiğini düşünüyorum. Yeni gelilerin gelmesi yeni paradigmalara göre seçilmeyeceğini göstermez. Çünkü elimizde son tutan görev var. Hmm. Evet paradigma konusunda... Şimdi bir tanesi seçerken paradigma için oluyor. Evet. evet. evet. Yani O inanılış ki onun seçilmesinde baskı yoksa sesli dönüşü. Evet bence itkini olmuyor ama bunu ayrıca tartışalım. eee rakip nihai olarak. Yani Ya niye göre seçeceksin? Yani bir, bir, bir teori seçeceksin. İşte burada Kuhn işte sizin söylediğiniz gibi şeye örnek veriyor. Dalton teorisini kanıtlara dayandırırken yapılan teoriler hep negatifte ama bir kere atom teorisi kabul edildikten sonra bütün deneyiciler onlara uygun şeyler üretmeye başladılar. Kuhn'un meşhur örneği. Ee, ama bunu nasıl yorumlayacağız? Yani Kuhn'un, Kuhn burada şöyle diyor. Örneğin Kuhn, Dalton'dan sonraki kimyacıları kimyasal bileşenleri yüzde oranı yerine tam sayı oranları şeklinde rapor ettiğini belirtir. Yani e, da, atom kuramından sonra çünkü elementler e, birbirinin tam sayı katları olarak çıkmak zorunda. Atom teori, teorisi o zaman elde olan verilerin çoğunu açıklamış olsa da bazı deneyler zıt sonuçlar verdi. Kuh'nun vardı sonuç oldukça radikaldir. Şöyle diyor Kuhn: Kimyacılar bu yüzden Dalton'un teorisini kanıtlara dayandırarak rahatça kabul edemediler. Çünkü eldekilerin büyük bölümü hala negatifti. Bunu yerine teoriyi kabul ettikten sonra bile hala doğayı hizaya getirmek zorundaydılar. Bu neredeyse bir nesil daha devam etti. Tam, tam, tam, tamamlandığında iyi bilinen bileşiklerin yüzdelik dizilimi bile farklıydı. Artık verilerin kendileri değişmişti. Bu bir devrimden sonra bilimcilerin farklı bir dünyada çalıştığını söylemeye çalıştığımız anlamların sonucudur. Bu Kuhn'dan bir alıntı. Sokal'ın itirazı şu. Peki Kuhn hala doğayı hizaya <Gülüyor> getirmek zorundaydılar derken tam olarak neyi kast ediyor? Dalton'dan sonraki kimyacıların atomla ilgili hipotezlere uyması için veriler üzerinde oynadıklarını ve onları takip edenlerin de bugün bunu yapmaya devam ettiğini ve ayrıca atomla ilgili hipotezlerin yanlış olduğunu ima ediyor. diyor? böyle düşünmediği açıktır. Fakat en azından kendisini muğlak bir şekilde ifade ettiğini söylemenin adil olduğunu düşünüyorum. 19. yüzyılda mevcut olan kimyasal bileşim ölçümlerinin kesinlikten çok uzak olması olasıdır. Ayrıca deneyi yapanların atom teorisinden çok etkilenmesi ve bu yüzden bu teorinin gerçekte olduğundan daha sağlam bir şekilde doğrulandığını düşünmesi de olasıdır. Fakat bugün elimizde atomculuğu destekleyen o kadar çok kanıt var ki bunların çoğu kimyadan da bağımsızdır. Bu teoriden şüphe etmek mantıksız olur. Yani <gülüyor> burada olay şu... Eldeki verilerin seçilmesinde paradigma istediği kadar etkili olsun ama e, deney araçları geliştikçe teoriler de arasındaki gidiyi kapattıkça. Bunun i̇çerisinde şöyle var Tamam işte ama çok mulak ifade kullandığı için bunun evet, bunu, buna, bunun e, radikal okumaları işte şeye yol açıyor bilim sosyolojisi. Çok radikal görecili. Şurada yanılıyor. Çok, şöyle bugünkü duruma bakarak, 3 sene önceki durumu değerlendiriyor. Yani 100 sene önce, e, Boltzmann mesela örnek vereyim. Boltzmann, Statistik Mefendi'nin kurucusudur. Ama ona o kadar mah saldırmıştır ki, parçacıya inanıyor çünkü atom sistemine inanıyor. Mah'ın saldırı olarak sonunda itibar etmiştir, itibar etmiştir Boltzmann. Yani demek şu o günün paradigmasına ters bir şey söylüyor ve herkes ona saldırdığı için dayanan ve ediyor. Şimdi bugünden bakıp da e, Bolson'un adli deden çok kolay. O günün şartlarında acaba yaşasaydı Mr. Sokal, Bolson'un arkadaşı olsaydı acaba bu kadar kesin konuşabilecek miydi? Hayır, yani şu, zaten <gülüyor> kendisi de böyle düşünmediği açıktır diyor konu. Ama bunu muğlak bir şekilde ifade ediyor diyor. Kun'daki bu muğlaklık Kun'un radikal okumalarına neden oluyor. Ve onun üstüne kurulan kuramlar, bilim sosyolojisi işte konstrüktivizm yapı ya da yapı Kon, şey yapı toplumsal kurum yapı, yapı sökümü ve toplumsal kurum o zaman şeye yol açıyor. Yani Bilim sadece e, kendi kendi paradigmalarına göre çalışır ve dolayısıyla bilimsel nesnellik, bilimsel doğruluk yoktur yol açıyor. Bunun i̇şte, radikal yani. Paradigmalarına göre çalışır dediğimiz zaman. <gülüyor> yani öyle diyorlar diyorum yani şeyler. Bu e, yapı kurumcular, kuramcılar neyse. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela e, bunun radikal okuması olarak yani, kabul ediliyoruz. Onun <gülüyor> içerisinde postmoderler bileydi. Postmodernlerin söyledikleri bugün politikacıların kendi yaptıklarını halkı çıkarmak için e, tercih ettikleriyle iletildi değil ki. Yani Postmodern ben çok bayan <gülüyor> olarak politikacının e, Irak Savaşı örneğinde olduğu gibi bir şeyi istediği gibi çağrıtması benim postmodern heriflerimle bağla şişiyor ne dersin? Yani de, politikacılar evet, evet, bunu yapıyorlar ama bu postmodern bina değil bu yani. Kitapta çok güzel örnekler veriyor. O, o da son konusuyla ilgili. Ee, mesela Hindistan'da, gerçi Türkiye'de de bu örnekleri görüyoruz da. Hindistan'da bir zamanlar işte Türkiye'deki aydınlanmacılar gibi şeyler varmış. İşte halkı aydınlatmaya çalışan bilim adamları falan. Şimdi bunun tam tersi bir akım var. Ve bu akım da işte bütün batı bilimine emperyalist bilim diyor. Çünkü İngiliz sömürgesiydi ya Hindistan. Dolayısıyla batı bilimin her şeyine karşı çıkarak bilim zaten çok göreceli bir şeydir. Onun yerine niye biz kendi şeylerimizi Hindu inançlarımızı desteklemeyelim deyip o inançları destekliyorlar ve bunun sonucunda kitleleri çok güzel motive ediyor, manipüle ediyorlar. Yani ortada kanıtlanabilir e, nesnel doğrular olmadığı zaman kitleleri sürüklemek çok kolay. Yani gerçek bir gerçeklik yok ortada, bir doğruluk yok. Ona güzel örnekler var. şimdi Şimdi. E... Fekun'dan sonra gelenlerden tanesi Fekun. biraz önce söylediğim yapmış olduğu çok önemli bir tespit var. Bilimsel gelişim, bilimi anlamak için e, mutlaka anlamamız gereken bir olgu. Fekun'un söylediği bir şey var. Bilimselcilik e, gittikçe her türlü olayın açıklanmasını kullanan tek e, yegene araç konumuna geliyor. Tamam. Yani diyor ki Fekun, ya kardeşim tamam. ...dünyayı açıklamak istersen bilimi kurula... ...bundan abi bir şey demiyorum ama ben birisine aşık oldum... ...onu açıklamak için bilimi ne sokuşturuyorsun... iki yani, şey var, Bilim bilimsel değil bilimsel... bilimsel de. şimdi var. ...işte o bilimselcilik diyor... ...dolayısıyla evet. bu Erhaban'ın söylediği çok yerinde bir şey... ...yani biz bilimi veya o bilimsel... ...olmayı her şeye sokarsak... ...o zaman o alan bilimsel değilse... ...yani ben şimdi tutup ruhlar yoktur... ...çünkü bilim vardı, canım ben bilime inanabilirim... ...buna da inanabilirim ama bilime inanıp ruhun yok olduğunu söylersem o aşırıya gitmek olur. Şimdi postmodellerin bir kısmının ben postmodern olarak bunu savunuyor değil, postmodernizmi savunuyorum. Doğru olan tarafları var. Şimdi buradan hareket ederek politikacıların örneğin Amerika'nın yapmış olduğu bu olayı postmodellere yükleme onların doğru söylediği bir de yok farz edilmesi anlamına gelir. Amerika doğru mu yapıyor kendine göre doğru yapıyor olabilir. Ama bu postmodernlerle e, sebep-sonuç ilişkisiyle bağlı olarak algılanıp yorumlanacak bir olay değil. Yani ben tabi Sokal okumadım bilmiyorum ama hani böyle bir şey çıkıyorsa bence hani bu yanlış. E, ben yanlış aktorya da olabilirim tabii mutlaka okumanız lazım ama bence yani sırf Sokal'ı bir kenarda bırakarak evet ben postmodernleri sorumlu görüyorum Amerika'nın bu kadar kolay atı oynatabilmesini dünyada ve Türkiye'de de aynı şekilde şu hale gelmemizde postmodernleri de sorumlu görüyorum. Çünkü postmodernler tabii bir sürü şeyler söylemiş olabilirler. Bir kısmı sizin dediğiniz gibi doğru da olabilir ki nitekim Sokal bile onu e, kabul ediyor. Hatta Feyerabend'ın bile işte bilimin sabit ve evrensel kurallarla yapılabileceği ve yapılması gerektiği fikri hem gerçek dışı hem de tehlikelidir. Sözünü kabul ediyor. E, yani bilimin sabit ve evrensel kurallarla yapılamayacağını kabul ediyor Sokal. Fakat postmodernlerin Birçok başka şeyi var. Birçok başka önermesi var. Onların en başında da işte bilimin diğer sahte bilimlerden, mitolojiden falan farklı olmadığını yani. O çok çok bir şey söylüyor. O yani kitapta yani. çok örnek var. Yani, yani, ee, ben yani o, o oralara yani, e... bugün en çok okunan Türkiye'de işte Derida evet. Latour e, şuradan alıntılar da yapmış. Onlar ben yani çok var. Mesela, hatta alıntıları da okuyabilirim. Yani şöyle olamaz mı acaba? Şimdi bilim sözünü ettiğimiz filozoflar bilimsel bilginin pek geçerli bilgi olmadığını söylerken hayatın çeşitli yönlerinin bilimsel yani hoca'nın az önce işaret ettiği nokta. Bilimsel bilginin hayatın her yönünü açıklamaktaki eksikliğine ...vurgu yapıyor olabilirler. Yani bu onların... Hayır, o bakımdan... başka bir konu. Evet. O, o başka yani bir bu konu... bu filozoflar bunları söylüyor diye bilimsel bilgiye saldırıyor da olmazlar kuşkusuz. Çünkü insanın tek bir yönü yok. Çeşitli yönleri var. Bilimsellik bazı yönlerini açıklayabilir ama bütün yönlerini açıklayamaz. Değil mi? O, o başka bir konu, ben... <gülüyor> o konuda kendi görüşüm de var. Mesela aşık olma bahsettiniz. <gülüyor> Bilim aşık olmayı açıklayabilir. Ve bilim gerçekten ruhların olmadığını açıklayabilir. <gülüyor> Ama Sokal'ın burada vurguladığı başka esas temel mesele <gülüyor> kuramsal önermelerin mesela postmodernlerden örnekler vermiş. Bilimdeki kuramsal önermelerin geçerliliği hiçbir şekilde olaylara dayanan kanıtlardan etkilenmemiştir. Kenet Gergen diyebilirse Harry Collins'ten bir alıntı. Bu da Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama Amerika'da meşhur bir kosmoda. Bilimsel bilginin yapılandırılmasında doğal dünya çok küçük veya mevcut olmayan bir role sahiptir. <gülüyor> gibi. Şimdi, tamam. Bunun gibi şeyler var. Yalnız bu da senin Yani böyle bir anlaşılmazlık olmasın. Yani sizin söylediğinden ben sizin ödemelerinizi bilmiyorum ama sizin de aşık bilimsel olarak aşık oluruz. Hayır. Hayır, öyle bir şey çıkmıyor. bilim aşkı inceliyebilir. Ama o gayet de bir olay tabii. Tabii. Ama aşk şey... yani böyle çok mistik ruhlarla açıklanamayacak bir şey değil. değil. Yani ben aşık oluyorsam <gülüyor> onu bilimsel olarak herhangi bir şekilde e, bilimsel bir yöntemle aşık olmam diye bir şey. bilimsel bir yöntemle aşık olma ama bilim aşık olmayı inceleyebilir. Yani Sonuca da varabilir. Değil Hayır, mi? herkes için apaçık değil. Mesela herkes şu satırları yazan birisi için apaçık değil. Tam tersini. E, bilimsel bilginin yapılandırmasında doğal dünya çok küçük veya mevcut olmayan bir rolü sahiptir. Yani doğal dünya ile bilim arasında zaten Ama bir ilişki yok yani. Kastır, neyse, yani o evet. konuda benim sormak istediğim o değildi. Benim esas sormak istediğim şey Amerika'nın hangi postmodern düşünceleri dayanarak bu eylemi yaptığıydı? Tabii ki postmodernler hmm. kısmı bilime çok karşılar yemek karşı olmaları, e, onların tabi bir takım e, menfaatleri de olabilir. O da o ayrı. Bir konu ama Amerika bunu e, postmodern bir söyleme devam etti. Yaptılar, mütevzi, ben güçlüyüm, ben bunu istiyorum ve bunu yapıyorum dedi. Yani bu postmodern bir söyleme. Şimdi yersi yoktu. Bu uzun bir süreç tabii ki. Amerika'nın postmodern aydınların etkili olması, Chomsky'den yaptığım, e, Sokal'ın yaptığı azıntıda ne vardı? Eskiden aydınlar yani şimdi postmodernler bir de kendilerinin solcusu da diyorlar. Eskiden bunların karşılıkları tam tersine gidip halka tırnak içinde bilinçlendirmeye, bilgi götürmeye, bilin götürmeye yani halkın bilimin halka bilimin iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışırlar. Bu uzun bir süreçte bilgilendirilmiş halk daha az, daha zor manipüle edilebiliyordu. Şimdi ise tam tersine bilime sürekli saldırıldığı için ve bilim de kanıtlara dayalı bir dünya görüşü olduğu için dolayısıyla halk artık şeye alıştı. Kanıtlara dayalı olmadı, olmamasına. Bu bir etki tabii. Tek bu, tek tek başına bu etkiye dayanarak girmiyor Urak'a. E, bu, bu etkinin yanında işte yaratılış teorisi var. Evrime inanmamak var falan. Yani Amerikan halkı genelde daha fazla cahil bir halk. Hadi Amerika güçlü bir ülke istediği yere girer diyelim. diyelim Amerika'daki postmodernler e, onu çok fazla etkilemiyor. Sokakta zaten ön sözünde şey diyor. Bu postmodernin etkisi daha çok 3. dünya ülkelerinde diyor ve zaten Hindistan'ı örnek veriyor. Türkiye'den çok fazla katkı olmadığı için Hindistan'da bir yazar yazarından alıntı yapıyor ama biz kendimiz sokaktan bağı olarak bunun etkilerini görebiliriz. Türk halkının son 30 yıldır yaptığı seçimlerde Alk giderek bilimden uzaklaşıyor ve dolayısıyla çok daha kolay manipüle oluyor. Yani ve bunda da postmodernliğin günahı büyük diye düşünüyorum. Yani bilime böyle saldırmanın. Yani bu sadece bilimin açıklanamaz gibi geliyor bana. Amerika'nın itfak ittifak yaptığı devlet, İngiltere'de, İngiltere'de. Hayır Amerika'sında değil, Türkiye'sinde değil. Yani, Diyelim ki Amerika'da postmodernliğin süreç... etkileri az ama Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde postmodern söylenenler çok daha etkin. E, şeye, yani bir... bilimin geri plana atılmasının çok daha kötü sonuçları var Türkiye gibi ülkelerde. Bu, bu söylediğinize katılıyorum da, e, bilimsel düşüncenin de toplumda eksikliği hissedildiği düşüncenize de katılıyorum ama bunun yanı sıra e, bunların yanına başka eksikliklerin de konulması gerektiğini de düşünüyorum. E tabii ki. Yani, yani... tek başına yani Türkiye'nin son 30 yılını poz modernliğinin sırtına yüklemiyoruz. Yani Ama, aynı şekilde diyelim Irak'a yapılan bir müdahalenin sadece Amerika'daki bilimsel düşüncenin eksikliği değil. İngiltere'de diyelim bilimsel düşünce vardı. Yani Anketten söylediniz, Züzef Sınarında evrime inanan insanların yaşadığı ülkeden söz O insanlar da destek verdi. Yani onlar uzaktan bakıldığında bilimsel... İngiltere insanları destek vermedi, hükümet destek verdi. Ama işte göz var, göz yani, var. Ya yani bir milyon kişi yürüdü. Neyse tabi Amerika ve İngiltere konusu çok daha farklı, yani onlar güçlü ülkeler, istediği yere de girebilirler ee, ama Türkiye gibi ülkelerde bilimden uzaklaşmak çok daha kötü sonuçlara yol açıyor, kanısındayım. Felseveden de. de da yani, İkinci Dünya Harbi'nin e, başlangıcında tamamen bilimsel yaklaşımların önemi vardı. En tehlikeli ortaya çıkışının birinci nedeni de bu sorgulamadır. Yani biz bu kadar bilim sayesinde mutluğa erişeceğimizi zannediyorduk. Halbuki ne oldu? Bir dünya harbi çıktı. Birinci ve ikinci dünya harfleri diyelim. Ve bundan milyonlarca insan etkilendi, öldüler. E hani bilimin üstündüğü veya bilimdelerdeki bize mutluluk sağlayacak. Neden? Neden şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın suçunu bilime atıyorsunuz oraya... Hayır hayır şöyle. Mi? İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışın önce şu inanç vardı. Yani 1920'ler dolusularda. Bilim her şeyi halledecektir. Bilim sayesinde insanlar mutlu olacaktı. Ama bilim ne yaptı? Yıkıcı ve yok edici silahlar üretti. Teknolojiyle. Şimdi, Birincisi... Teknolojiyle ve teknolojiyle. Birincisi bu inanç bütün halkta mı vardı demek istiyorsunuz yoksa bazı aydınlarda mı yani genel bilim görüyoruz yani, şey, e, toplumsal yani, yani halk şartlandı halk, halk beğeni yıkandı bugün nasıl bütün e, Türk toplumuna şey yapıyorsunuz yani etkilendiğini söylüyorsunuz o zaman o, o zaman, zaman o zaman için de eğer Türk toplumu deri de okuduğu için. ...böyle postmodern oluyorsa ben gurur duymacağım Türk halkına. <gülüyor> Türk halkı deride okuduğu için değil. Ama deride okuyanlar, köşe yazarları deride okuyor... ...ve kö kö gazete köşelerinde evrim karşıldığı zaman... ...çıkıp evrim bir teoridir, yanlış da olabilir diyebiliyorlar. Yani tabii ki halk deride okumuyor. Halkı yönlendirenler deride okuyor. Bugünkü gazetelerden çok başka itibarlar edin. Eğer provar sökün bugün kıyasında olur mu şaşkın yani devirleyecek bir alakasını veremiyorum. Ee, yani e, burada e, bazen işte kendi mesleğimiz açısından bakarak da e, alt gözünü de bakabiliriz. Sanıyorum biraz e, sokaldırı var, biraz da bozuk bir tarafı var onun için biraz abartıcı bir yerden Ve altı örnekler <gülüyor> e, günümüzü aydınlatmak için hep fizikten e, işte. Fizliğin uç e, teorilerinden filan, or, oradaki paradigma meselerinden filan. Bunu yerine sosyal bilimlerdeki çalkantıları bir şey olarak alsaydı, ölçü alet olarak. Yani şeyin kaynağı, e, fizikçilerin e, sende yaptığı deneylerden yatmıyor, onu yanlış anlamadan, yahut biraz daha metrinoyu takip etme beceriksiz, beceriksizliğinden falan değil. E, yahut şöyle dediği için filan olmuyor bunlar. Bugün eğer hakikaten bir e, Amerikan, Irak'ta Irak'a girerken söylediği yalanla Amerikan aldattığını ima ediyorsa, sosyal bilimlerde ne bileyim yani sayılamayacak kadar çok alan söylenebilir. Ama fizik herhalde burada en az suçlu olan fizik e, fizikteki hatalarla yapılan e, postmodern hataların gidişkisini en az gördüğüm bir şey, yani onun için kendisi sosyal bilimci olmadığı için gelmiş diyor ki fizikten yani evet. halkın e, bu tip zafiyetlerini de orada böyle fizikteki şeye bağlıyor. ama Fizikteki, fizikteki değil mesela en önemli konu evrim konusu. Şimdi halk, Türkiye halkı %80 evrime inansa, evrimin doğruluğunu kabul etse tek bir hücreden evrimleştiğimizi e, kabul etse o zaman bu, bu kararları verir mi? Vermez. Daha doğru kararlar verir. Çünkü öte dünyaya inanmaz. Bir tane dünya olduğuna inanır. Çevreyi pisletmez. Bence çevreyi, yani bu dünyaya niye önem vermiyorlar? Nasıl bir dünya şimdi, daha var? Orada yaşayacağız diye düşünüyorlar. Özel bir yani. bölüm şey var. Dinlerin ne kadar şey evet. yaptığı, topluma zarar evet. verdiği gibi insanlığa zarar verdiği gibi bölümler var. Bunların doğrusu çok tartışmalıyım konular. Yani insanlar ümidi ihtiyacı var. Burada ameliyat olacak hastaların ümidi ihtiyacı var ya yahut sakatların şunun. insanlar ümidi ihtiyacı var. Bunun fizikteki e, metuno deneyi veriliyor ama veremiyor. O zaman e, müsaade etsin fizikçiler yahut e, sokal gibi fizikçiler insanların e, başka şeylere de, başka bahriyal bahriyal bir şey. şeylere de, de, genya niyeti, topluma daha yararlı hale getirme imkanları da fırsat tanısınlar. Yoksa insanlar tamamen ümitsizliğe sevgelerek, mesela dediğimiz aşkı ben bülüksel olarak tanımlayabilir. E, bunun gibi hayatın bağnağsızlığını da tamamlayabilirsiniz. Bu nihilizme götürür bu zaten. Yani şeyin en büyük kritiklerinden biri de bu olur, şey, aydınlanmanın, rasyonalizmin bir yan sokağı da budur nihilist olalım ne var yani hiçbir şey manasını e, mana, maneviyat aramayalım. E, bu sokalım arabi e, şey nedir Usla yani? Sanmıyorum. Tam tersine nihilizmi hiçbir şekilde götüreceğini düşünmüyorum. Ötekinin tam tersine bu dünyayı boş vermiş diye götüreceğini düşünüyorum. Maneviyat dediğiniz, ümit dediğiniz şey her şey gelecek dünyaya havale etmek. Bu dünyadaki hiçbir şeyi çözmemek. Bu Türk insanı niye hep tevekkül ediyor. Yani Öteki dünyada iyi edeceğiz. Bu dünyada zor yaşıyoruz Yarın ama yana, öteki yana, dünyada hüriler olacak. Yarının ümiti var. Buna aynı lastikler yapılıyor. Yunanistan'daki yarının ümiti Türkiye'deki yarının ümiti farklı. Ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yarının ümiti de genç insanların, posumuz da genç. Bunu bize kanat takacağını ben düşünüyorum. Bu toplum için yararlı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka öldü şeyle yani burada. Öteki ilgili ilgiliklerinin kavramı değil mi ümit. Ee, yani belki daha şanslı olabilirim, şu andaki zafiyetlerimden kurtulurum vesaire ile ilgili Çok böyle şey değil. belki sevdiğim kız bana yarın pas verebilir filan. Yani siz şey olarak tarif ettiniz, edilebilirleriniz, ben de böyle bir şey söylüyorum. Ee, bu da hem genç diye yaban atılacak bir şey değil de, ümit değildir. <gülüyor> Insanların biraz da hayale, biraz, mide, biraz öteki dünyadan gelebilecek bazı yardım destekleri ihtiyaçları vardır. Hastayı düşünün. Sadece ilaç, ilaçta olmuyor ki bu iş, ilaç veriyorsunuz ama homeopatiye karşı çıkıyor e, ama bir de şu var, klasebo etkisini nasıl kapatabilirsiniz? Klasebo etkisi diye bir şey var. Şimdi bir adama şeker veriyorsun, bir iyi yedi, ilaç tutuyorsun adam iyi olur. Hadi bakalım, bunu nasıl izah edecek bilimle? Demek ki bunun da maneviyatla, inançla, bir şeyin faydalı olacağına inanarak bunun diksal sanat şey var, laboratuvarda deneyi yapılmıştır ve prasova etkisinin doğru olduğu çıkmıştır ortaya. Bilim Artık insanlardaki bu? ümidi yok etmiyor ki, bilim her şeyi açıkladığını iddia etmiyor. Ha. Yani ama işte yani bilip, Ama tam tersi ümit veriyor. Bir şeyleri açıklayabiliriz. Reddetmemesi lazım. Yani kasama tamam. etkisi hakikaten orada fiziğin ötesinde hmm. bir şeyin mevcut olduğunu söylüyor. Fizik değil yani, bu yani. yani. Bu Fizik öyle. değil bu. inanç bu, <gülüyor> bu yazılsın şey, diyor yani ilaç, ilaç şeyliğimiz. Yani. Yani. Gerçekten yani genopatik e, ilaçları içinde olan çok ihtimalle ilaçları da kullanılıyor. Yani orada bazı deneylerle yani limonun yararlı olduğu soğuk algına filan, ilk de söylüyordu yani, bunlar şey herhalde o zaman tıp biliminden bahsedilir. Yemiştenir bilim mi Evet, yani tıp biliminden bahsedilir bence o dönemde, yani deneme yanılma metoduyla kanıtlara dayalı bir O zaman bişimsel tıp denildiğiniz denildi, denildi, denildi. e, tıp, <gülüyor> <Harikası>, <gülüyor> şey bu şey... <gülüyor> da da alternatif kabul etmek zorundayız mesela ya o, de, o, o, şey şey, o, öyle ya. değil <gülüyor> mi hareket değil ama yani, yani, ne oldu? Her yani, değil ya. Yani. altını diye bir şey çıkarınlar ama ya saydığım gibi değil. Mustafa da veriyorlar. Yani az önce intiharcı dediğiniz ben şimdi o konuyu Şöyle bakın, bu masal gibi değil. O zaman dediğiz, bunlardaki kişiler diye ama herkesin aşmış en azından kendi açısından bildiği Ya Bir başka de sayıda var. Bunların bir şey. Ama görüyoruz ki dediğimiz tatbimiz müşterek bir bilim biraz zorlanıyoruz. Belki de böyle bir bilim tarihin yapmaya çalışmadık. <gülüyor> son biraz daha ortak Yani bu elif bilimsel bilimin ne olduğu ve nasıl bilimselliği tespit edilebileceği bilimsel konusunda farklı yöntemler ve farklı uygulamalar var. Yani şimdi iktisapçı olarak size son derece bilimsel bir takım ilişkiler şimdi Ama mesela bir fizikçi bunların olsa olsa biraz daha yüksek olasılık beklentileri olduğunu söyler. O nedenle de bilimsel bilimler. Evet. Şimdi fizikçi anlayışında bu. ama bir sosyal bilim anlayışında bilimsel demek bir anket yapıldı ve çoğunluk işte e, tabii işte, işte, bir takım istekleri kriterler veya benden bir imaj var diye artık işte görüşü bu diye mesela haşik olman işte yöntem şartları bağlamında işte bu anketten bu anketler sonucu tabii bilgiler çıkarılan bir mesela sosyete için bilgi ama e, başka bir mesela son işte, bir anket şey şimdi ilgimi etti şimdi Sorun biraz da buradaydı. E, İtibatçı işte açısından şöyle yapar. Mesela örneğin diyelim ki e, faiz yükseldiysen talep düşür, ya da faiz yükseldiysen talep düşür. Ama siz incelime yaparsınız. Çok çok çok tartışmalar çıkıyor. Tam tersine binlerce kişi. Evet, yani, böyle diyorsun. Biz bunu uydularsak dakikada böyle mi e, Nasıl olur? Yani, hani, madem böyle, o halde uydur diyelim çünkü bir fizikçi, bir doktor, bir kimliğe Böyle anlattık. Ama bir kısaltçı bedanamaz mı? Kısaltçı için değil Diğer şartlara kontrol edildiğin ölçüde ya da diğer şartlara sevdiğimizi karı düşünen gelişmez karı gelersen faizle üstlenmesine tabii düşürür. Ama ben diğer şartlara kontrol edilir mi? Ya Bu bir politik yaklaşım. Ve iktisat bilim dinlemesi açısından bu cinsel anlatım gerçek yok. Ama başka bir disiplin için bu gerçek yok. Evet bu sokağın yani, bilim tanımına uyuyor. Evet. Şimdi ama biz burada bir genelleme yapmıyoruz. Yani sizin kitap, kitap sunumunda en azından bilim çıkardı. Bu yalnız bilimsel bir değerinde belirli bir disiplin için değil de yani çok genel bir tarih. Yani bilimsel evet. bir disiplinlere katılacak bir tarih yapmak Şimdi hal böyle olunca müftelif disiplinlere sahip kişiler kendi bilimsel anlamışları yani bilimsellik kavramına yitledikleri anlamışları ifadeyle bu şeyi sorguluyorlar. Yöntem olarak belki detaya inmeden bir defa bu farklı yaklaşımları yani her türlü bilimsel çalışmayı takvim edecek bir genel baz bilimsel bir nedir bir bunun üzerinde tatlısı belki bir noktada varsa daha ekonomik olabilirdi tatlısı bana gözetilmesine. Şimdi böyle olmayınca belki güzel bir görüşme yapmış bu fikirleri sürdürüyoruz ve algılıyoruz ama sonuç eki var diye benim gibi yok diye gelinemiyoruz hepimizi tatmin veren tatm işte bunu söylemek şey. olmak lazım çünkü zaten gerekli sen evet. de böyle bir noktaya geliyorsun evet. maks maksat asma olur evet. Evet. Evet, evet benim için verimli bir tartışma oldu. yani ben Sokal'ı tanıtmaya evet. çalıştım ama tabii ki mutlaka eksik tanıtmışımdır. Yanlış tanıtmışımdır. Yani sizin okumanız lazım. E, ama şöyle bir nuh şey bir, full bir portre çizdiysen ne mutlu bana. Onu çizince de